Tablon değil. Bu Burak Savaşı'nın İstisat'ın işte, Tarihi diye kitabı var. Belki bir işler e, e, önermişlermiş. Onda e, verilmiş. Değerli toplu bir tek tabloydu. Ben şey, de, bir tablo bulmadım. <gülüyor> Kitaplarda yok. Bu biraz şey, e, yani dikkat ederseniz ta eski çağdan başlıyor, günümüze kadar giriyor. Hocam, çok pardon, siz başlıyor muyuz şu Hayır, ulan? ben sadece buna çıkarayım. Aa, tamam, tablodan Çünkü, ben de. Teşekkür ederim. Şey ben bunları hepsi de anlatacak zaten. Nasıl <gülüyor> anlatılır diye. <gülüyor> Vallahi şükür. Işte hayır, anlatamayacak zaten. Anakısında bazı insanlara gelmeyeceğim o kadar. Tamam. O zaman biz... Be Bekleyelim e, miyiz? Yok, artık tamamız ama biz bir komisyon kurmuştuk <gülüyor> arkadaşlar. Ha. Bu dama taşlarını organize eden. E, komisyon Başkanımız e, Erol Erbil o size kısa bir açıklama yapsın programla ilgili sonra hocamızla devam edeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Erol Erbil ben. E, eski mezunlarınızdan e, 83 mezun, 78'de yani aynı zamanda şu anda e, burada bulunduğumuz e, seminerlerin Hı. Hı. E, planlamasını yapan bir araştırma komisyonumuz var İPMC bünyesinde. O komisyonda çalışıyorum. Şimdi bu iktisadın dama taşları, üst başlığını taşıyan seminer dizisi bizim cemiyetin daha önceki yıllarında, 2001-2007 yıllarında belli periyotlarda yapılan bir seminer dizisi. Ama aradan zaman geçtiği için hem yeni öğrencilere bu seminer dizisini tekrar yeni bir içerikle hazırlama ihtiyacını duyduk. Ve böyle bir çalışmayı başlattık. E, programın başından beri izleyen arkadaşlar varsa e, dikkat etmişlerdir. E, biz bu seminer dizisini iktisadi düşüncenin e, gelişim e, periyoduna bağlı kalarak e, e, sistematize ettik. E, en başlangıçta, modern çağın başlangıçta işte, iktisat e, kavramının ortaya çıkışıyla beraber bugünlere e, neoliberalizmin e, bugünkü uygulamalarına e, gelinceye kadar bu e, düşünce akımları hangi periyotta gelişti, kavramlar her düşünce ekolünde nasıl şekillendi, nasıl ortaya çıktı ve birbirlerinden nasıl etkilendiler bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Fakültede verilen e, iktisat eğitiminin e, dışında bir e, periyottur. Ama onu tamamlayıcı, bütünleyici bir e, seminer dizisi olduğunu e, düşünüyoruz. Bu e, sadece düşünce tarihi sistematiği içinde geliştiği için seminerlerin sadece bir tanesini değil birbirine bağlı diğer bütün seminerleri topluca izlemek size ayrıca fayda sağlayacak. Onun için bundan sonraki seminerleri de izlemenizi özellikle öneriyoruz. Bu çalışmalar seminerler bitiminden sonra kitap haline de getirilecek. Bunlar baskıları yapacak ama önümüzdeki yıldan itibaren bunları kitap haline görebileceksiniz. Bizim bu dönemde uygulamaya başladığımız e, seminer programı iki yıllık kapsayan bir program. E, bu yılın e, şeyi, takvimi belli, Mayıs ayına kadar devam edecek. E, önümüzdeki yılda uygulanacak e, takvim henüz çalışma aşamasında. E, bunu da e, şeye doğru, e, bahar aylarında e, belli bir takvim çıkartacağız. E, bugünkü... E, konumuz e, klasik iktisada karşı korumbacı iktisadi düşünce üst başlığını e, taşıyor. Sevgili hocamız Liat bu sunumu e, yapacak. E, ben e, sözü e, kendisine bırakıyorum. Biz bu e, semineri uygularken sizlerin sorularına da açık bir çekimde uygulamaya çalışıyoruz. E, tartışmaya açık bir e, seminer programı olsun istiyoruz. Sorularınız varsa arada bölerek de ee, hocamızın sunumu bitiminde de sorabilirsiniz. Kendi e, düşüncelerinizi de e, ortaya koyabilirsiniz. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Söz hocam. Buyursun. Evet. Hocam. Şimdi ben, ben niye bu konuyu seçtim? Oradan başlayayım. Maliyet yönünde idim. Maliyetçilerin biraz e, e, devletle de bağlantısı vardı. Ee, pek liberal değillerdi genelde biraz kimayecilermiş yani birim dava diye bak öyle bir yerdi ki İslam e, da e, siyasetin arasındaki bir alan e, mali maalesefimiz. Dolayısıyla ben oradan bu konumu seçtim e, çünkü işin için içinde biraz devletin ekonomi müdahalesi var ve bunun bu da ulus adına yapar yani belli kişilerinle yapması anlamında ama tabii bu bakışlar bire değişen bir bazen müdahale kişilerin kişilerin dediğine de olabilir ama genelde ulusun e, genel çıkan abisinden yapılan müdahaledir İki, yani neden seçtiğimizdeki maliyeci olmaktan hareket ediyorum İkincisi, e, bulmamız için bir şey burada benim anlatacağım ele aldığım kişilerin düşünür düşünceleri yani bu belirli fikim değil bunlar ama bunları bilmek lazım. Bunlar lisans düzeyinde pek anlatılmaz. Bazen kaçılır. Bazen bilinmez. Dolayısıyla ama bu şeyler bu derslerde bu ele almak gerektiği eee düşünüyor. Üçüncü nokta diyorum söyleyeyim. Anlatacağım şeyler aslında tarihsel olarak böyle kesin şey yoktur. Bir ayrımı dilemez. Yani hümanizmden bahsedeceğim, e, tarihçi ekolden bahsedeceğim, konum bahsedeceğim. Bunlar 18. 19. yüzyılda oluşmuş olan düşünceler ve üst üste bir e, yapışık bir yan yana ikisi şey olan görüşlerdir. Yani biri başlayıp bir öbür bitmemiştir. Ama karşılıklı bir etkileşim ve dolayısıyla bir bir esleme söz konusudur. Ama çok genel olan şey de şudur. E, gerek e, hümanizm, e, gerek hacı e, ekolü gerek e, müdah e, korumacılık, gerek sosyalist bakış, e, liberalizm karşısında olan bir bakıştı. Bunu geçen derslerde de veya gelecek derslerde de göreceğiz ve gördük. Onu, bunları belirtmek istiyorum. Şimdi e, daha e, hazırlık nitelinde olmak üzere <gülüyor> bir kere şunu söyleyeyim. Normalde ben dersimi ayakta yaparım ama burada çok kişi, çok isim, çok kavramdan bahsediğim oturmak durumda ki dolayısıyla o an an oturuyorum. Yoksa geçim halinden artık çok Ama ben e, ayakta e, ders yapmayı sevmiyorum. Ve e, e, e, buradan e, arkadaşlara gözlere temaslı da bakınma daha tercih eder bir insan. Yaklaşım mı? E, daha sonraki yaklaşımın daha iyi bir şekilde. Hepizibir bir John Stuart Mill'in basıldığı şey. O John Stuart Mill, bir klasik bir ekonominin, yani klasik ekonominin ekonun bir anlamda zirvesinde ve en son büyük tepkisi. Şimdi John Stuart Mill aslında politik ekonomi yani klasik ekonomi görüşü bir soyut bir cebolak görmüştü. Klasiklerin son büyük zirvesiymiş olduğunu rağmen politik ekonomi bir soyut bir bilim olayı görmüştür. Dolayısıyla e, bu soyut bilimin varsayımlardan kaynaklanacağını e, görmüş. E, bu açıdan e, klasiklerde de biraz ayrılmaya başlamıştır yani genel yaklaşım itibariyle. İhsatı hikaye etmiş. Bir statik ihsat, bir dinamik ihsat. Statik ihsat derken kast, kastettiği şey bir toplumda eş anlı birlikteliklerdir. Yani o anda evet. bir büyük bir anda, o anda e, herkes için ortak olan şeyin, ele almak. Yani bir az talep kurarsınız. O anda, eş anda herkese geçer, geçerli olan bir şey gibi anlatılır. Statik analiz budur. Ama dinlenen kanalımıza gelişmeyi anlatır Yani bir andaki bir durumu değil, bir zaman içindeki gelişimi, değişimi atlatır. Dolayısıyla John Sorkman'ın bunu ortaya çıkarması da daha doğrusu uygulaması klasik ekor açısından çok önemli bir gelişim, bir iletiş şeklinde bir Temel amacı aslında e, ekonomik şeyden klasik sistemde bir reform yapmaktır. Yol e, Suat Bilgi e, gelecek e, dakikalarda anlatacağı konulara bir da hazırlık itibili olan bir bakışı e, karşısında çıkıyor. Çünkü e, normalde Fert ve toplunun uyuduğuna bağdaşır olduğu gör, görüşü şu hakimdir. Ama Yol Suat der ki, bundan aslında istisnala da göre orda anlayabilmek gerekir yani herkese toplumlar belki bağdaşır ve uğurlu bir görüştür. Bu kadar istisnalar var. Mesela bazıları araziye sahip olur, araziye el koyar. Dolayısıyla buradan bir gelir elde ediyorlar. Bu normalde el da araziden sahip, arazi el koymakta gelir elde etmek bir istisnadır. Normal süreç içinde bir araziye sahip olmak başka bir şey, el koyarak sahip olmak başka şey. O zaman kendisine bir istisnai gelir sağlar. Dolayısıyla bu, bu klasik mantıkla benim bilgiler aracığımda bir şey değil, öyle istisnası. İkincisi, doğal tekerden oluştur klasik bir içinde. Bu da onun görüşüne göre e, sisteme uymayan bir durumdur. Sistemde e, sistemin mantığının dışına çıkmaktır ve ayrılmaktır. Dolayısıyla bunu söylemek de gerekir diye e, e, e, vurgulamıştır. Bir başka önemli e, noktası, tam hatırlat da ediyorum çünkü bütün e, teorilerini anlattığım bir şey konusu değil. Tüme var ve tüme, tümden gelinle ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu bir anlamda klasik ekonomi ekonomi en büyük katılardan birisidir. Yani tüme var ve tümden gelini mantık sistemini ne olduğunu açıklamıştır ki e, e, klasik sistem temel, temelde tümden gelincidir. Yani bir şeyi hani saptarsınız oradan aşağı inersiniz. Tüme varın değilse böyle önemli gerçeği yakalarsın sonra genele Dolayısıyla bir endüktük, bir dedüktüktür. Dolayısıyla dedüktük sisteminde de, dedüktük sistemin ne olduğunu araştırmalarıyla ortaya koymuş ve bir anlamda resim sada yeni bir açılım getirmiştir. Bu bu bağlamda toplumun mutlaka değişim gösterdiğini, bu değişimleri göz araya etmemek gerektiği ve değişimin gerektirdiği değişikleri de yasal olarak gerek yaşam tarzı itibariyle itibari gerçek, gerçekleştirmek gerekir demiştir. Fakat John Suat bu genel yaklaşımların yanında çok fazla eski diğer klasiklerin klasikten çok fazla ilgi görmediği de e, Satri tarafında belirtilmiştir. Yani çünkü kendisi aslında klasiksiz ekorda geliyor ve klasik ekorda farklı bakış açısı itibariyle biraz İlgiden, ilgiden uzak ve işsizlik göstermişler ama aslında en büyük katkıya, en büyük niteliği olan yapıyı bu şekilde karşımıza çıkarmış ve kendisini öyle değerlendirmişler. De. Şimdi burada tabi klasik ekol devleti müdahaleden uzaklaştı. İstemez devlet dışında aktıdılar fakat Mustafa Ali der ki serbest ekol içinde devletin gerektiği sınırlı müdahalelerle ihtiyaç vardır. Bu tabi rahatsız edici bir yaklaşımdır. Devletin müdahalesinin istenmediği bir durumda siz devletin müdahalesini öneriyorsunuz. Dolayısıyla bizden farklısınız diyerek de eleştirilmiştir. Çünkü o devletin müdahalesini nerede görmüştü? Mesela halkın eğitimine ağırlık vermesi gerektiriyor çok belirli bir şekilde uygulamış. Eğer ekonomide dengesizlikler var ise, arz, talep, gelir ve iktisali dengesizlikler varsa bunun mutlaka azaltılması gerektir demiştir. Toprak mülkiyetinin de gerekirse devlet tarafından müdahale ederek düzeltilmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca haksız toprak edilmeleri biraz bir evvel Aksi toprak edinmelerine karşı devletin müdahale etmesi, mümkün olduğu kadar buna engel olması demiş ve ama tabi burada hemen şunu şeyi, bu müdahalelerin sınırları vardır, istisnalar durumunda yapılması gereklidir. Devletin genel olarak her şey müdahalesini önermeyen bir, bir saçıdan karşında çıkmaktadır. Aslında ileriki derslerde veya simlerde arkadaşlarımda söyleyecekler aslında sosyalizmi sempatik duyan bir insan olarak nitelenir. Çünkü bu değişiklikler, bu müdahaleler, bu bakışlar e, olmayan şeylerle daveti dönemlerde. Dolayısıyla sosyalist mantığı bu müdahaleye daha yakın olduğunu düşünerek veya onu önceden hissederek bir anlamda e, bu sempati e, duyduğu biteriğinde yorumlar yapılmıştır. Hükümetler e, emeksiz katlanaca mutlaka müdahale eneksiz kazanç ne, ne yaratacaktır? Bir e, toprak kanatı yaratacaktır insanlarda. E, müdahale edebilen toprağın olarak sahip olmak ona bir gelir e, sağlayacaktır. Buna müdahale etmek lazım. Eğer sistemde, şimdiden, da, gelirde bir adayet var ise ona müdahale etmek gerekiyor demiştir. Ve tabi bu e, bunlar e, şükürlerdi, biraz gibi bir sürekli bitti. Yeteri kadar e, e, çok heyecanla karşılamasıyla uğraşmış, ilgili açmış ve sonuçta şu durum yapılmıştır, pozitif anlamda. Sistemi sosyalistleş sosyalizeşmeden sosyalleştirme amacı vardır denir. Sistem sosyalist olacaktır. fakat sosyalleşecektir. John Stuart hakkında söylenen en genel en büyük yorum bu. ve bu bunları ne anlattım? Çünkü biraz öyle biraz bu anlattıkları biraz sonra karşında çıkacak bazı açılarda. Ama sistemin, klasik yani sistem yetersizliklerini, istisnalarını, gereksiz yarattığı bu adayetsizlikleri ufak müdahalelerle devletin karşılar karşılarsız diye. Ama, ama sistem kendini kaybetmeyecektir fakat sosyalleşecektir. Demiştim. Bu tabii diyeceksiniz ki aslında klasik sistemi bir e, tedavi mantığını gitmez. Tabi o, o vardır. Çünkü siyaset klasik mantıkten geliyor. Yani hiçbir zaman sosyalist değil. Ama daha sonra da anlatacağım. Karşedilden de değil, Bu, müdahaleci de değil, korumacı da değil. Yani gelen müdahaleden tasviriyorum. E, Onun ondan, on, ondan da olmadığı için e, siyaset sistemin en son büyük e, düşünürü ve zirvedeki insanı diye şeyde. Doğum, ölümlü tayinlerinde size söyleyeyim de kafanızda otursun. 1806-1873. Yani çünkü bu, bu bu dönem aynı zamanda mesela da yaşadığı dönem. Bu dönem aynı zamanda Tahşi Ekol'ün de ortaya çıktı. 1900'lere kadar uzak. Karmaks'ın yaşadığı dönem olduğu gibi Tahşi Ekol de vardı, müdahalecilik de vardı, ilamecilik imay imay imay de, imayecilik de vardı, koruma da vardı. Farklı yerlerde olmak üzere. Ama kendisi, yani benzer dediğim bir bunları birbirine bayılmaya imkan yok. Aynı dönemde, yani aynen şu anda Türkiye'de farklı e, ideolojiler, farklı iktisadi görüşler, farklı insanlar, farklı teknolojiler olduğu gibi. Bunlar birbirine parada, bazıları ihtiyaçarak, bazıları içi çekilerek, bazıları bazılar zedilerek, bir arada yaşamaya çalışıyorlar ve geçiyorlar ve günümüzde kadar e, e, devam etmekte. Şimdi bütün bu klasik düşünce, klasik ekonomiye bu Avrupa'daki genel gelişim, genel gelişim ve sistemin kendi içinde gösterdiği gelişim itibariyle önemli eleştiriler gelmiştir. Bu eleştiriler tabi ilerideki programda gördüm, kapitalist sistemin eleştirisi de vardı, oraya kadar uzanmadan bazı başka altında toplanabilir. Bazıları bunu alternatif paradigma olarak açıklar. Bunlar Sisteme atletik olan paradikmalardır. Bunlardan bir tanesi Fümanizm'dir. Biraz sonra anlatacağım, anlatacağım. Bir tanesi milliyetçiliktir. Dolayısıyla bir tanedir. Dolayısıyla korumadır. Bunlar içe giren bir şey. Tabi ulusal ünlülük demiyorum. Ulusal biraz daha farklı bir şey. Çünkü ulusçu diyelim milliyetçiliğe. Yani e, ulusalcılık günümüzdeki kavram içeri biraz daha farklı. Hatta evet, bazı efendim. yerlerde kötülemek anlamda kullanarak o burak olur. O anlamda söyleyeyim. Milliyetçi bir mi Gerçek milliyetçi. Hatta Alman bilirinin kurulmasında önemli olan bir e, temel kavram. Nihayet bir başta yani işte, hümanizm, milliyetçilik, ulusçuluk, hümanizm yanında en son, daha sonra sosyalizm gelir. Daha sonra maksizm gelir, maksizm gelir. Ama ben sosyalizme girmeyeceğim. Dolayısıyla e, humanizmaya yeticiye korumacıya müdahaleciye e, dokunacağım, bu orada bırakacağım. Bir de bunun göre e, ortaya kütlede ekoller var. Bu ekollerden birisi tarihçi, ekol ve okul, yine ulusalcı ve müdahaleci ekol oku okul ve sosyalist okul ki dediğim gibi de geleceğim. Şimdi hümanizm nedir? Hümanizm genelde işte insanseverlik gibi e, anlaşılır ama hümanizm şekilde anlat kitaplarda anlatın halinde ve, ve daha belirli olarak insanoğluna ve e, ve ruhunun gelişmesine e, elbeşli bir sosyal hayatın oluşturulması. İnsanoğluna ve hayatının gelişmesine yönelik bir, bir sosyal ortamın oluşturulması. Yani e, çünkü Hümanizm biraz e, az e, derinli olmayan kavram olarak kullanılıyor. Bir de e, Hümanizmin ana amacı insana olumsuz etkiler yapan sistemdeki değişiklikleri bozuklukları ortadan kaldırmaktır. Eğer insanı olumsuz şekilde etkiliyorsa, bu olumsuz topluma da yansıyorsa bunu ortadan kaldırması lazım. Dolayısıyla sistemin, bozukluklarının gidermesi delikleri o bir mantığa dair olan bir bakış. Ben Yok, niye böyle oldu? Anlamadım. Devam edin Değil. isterseniz. Şimdi hümanistler şunu söylemeye başlamışlar bu önce. Adam simitin bir tapınma ruhu varmış. Bir tapınma batıldır. Bu tapınma da batılı bir tapınmadır. Ve şimdi resikler iyice adam simit işte milletleri zenginliği o, o, herkes onu kabul ederse bir anda batıl tapınma ve sistemde de aynı şeyleri beklemek gibi bir mantık vardır. Hümanistler bu batıl, batıl tapınmayı reddeder veya eleştirirler. Yine onlara göre servet de zenginlik farklı şeyler de de. bir insanın serveti olabilir. Bu toplumun servetinden çok zenginliği seçilmiş. Çubuz insan toplumunu yani insanın bireyin serveti kumar oynayarak da hırsızlık yaparak da olabilir. Ama toplumun zenginliği başka bir şeydir. Toplum, zenginliği, toplumun kendi kendine daha büyük bir noktaya daha geniş, daha genişmiş, daha üreşli daha Türk topluma yardımcı olacak şekilde bir zenginliğe bir bütüne, bir vallığa kavuşması demektir. Dolayısıyla servetle zenginlik farklılık. Devletlerin toplumlarının serveti olmaz. Zenginliği olur. Zenginlik derken yer altı yer üstü. Her bütün kültürel anlamda. Ama insanların serveti olur. Bu servet farklı olabilir. Topraktan gerekli paradan gelebilir, mirastan gelebilir ama bunu bir defa ayırmak lazım. Zenginlik toplum içindir. Servet için birey ise bireyler içindir. Ve bu tartışılabilecek bir konu. Yani bu kavramları ikisi içinde kullanamayız biz diyebilirsiniz. Kullanılabilir. O çok zengin bir adamdır demek gibi. Ama aslında toplum zengin olabilir. Öbürü servetli olabilir. Yani insanın serveti olabilir. Onu bir, bir defa bulamışlar ve zenginlik arttırılmalı, servet e, gerekirse yani ona mükam verebilir fakat onun da istisnaları ve bozucu nitelikleri olduğunda da, o toplum adına ona müdahale etmek gerekebilir demiştir. De, i̇şte bu anlamda burada çıkarak bireysel servet tezi ulusal zenginlik arasında mutlaka bir çatışma vardır. Bireysel, insan, ulusal, i̇nsan ulusun zenginliği e, zenginine karşı bir servet elde ederse o bir şeyler çalıyor demektir. Ulusun zenginliği önemlidir. Ve servet o anlamda eğer yasal dışı bir servetse o zaman uluslararası bir anlamda daha büyük bir kötülük yapılmış olmak söz konusu. Yine humanistler derler ki tasarruf aslında öldürücü birikim duygusudur. Tasarruf tüketimi azaltır. Tasarruf ne demektir? tüketimden kaçmak ve bir şeyi şimdi bir parça e, saklamakta, bir biriktirmek demektir. Bu ise bu e, üretimde potansiyel olarak ortaya çıkacak olan bir artışa engel bir tavırdır. Yani canlı tasarrufun. E, Tabii diyalekt tasarısında tasarrufun ne kadar yol önemli olduğunu işte yatırımlar dönüş şeydir. Varsayılır ama kumaristler böyle bakıyorlar. Diyolar ki tasarım tüketimi azaltır ve birikimi sağlamaya çalışır. Fakat hiçbir zaman talebin artışına da yol açmaz. Çünkü talepten şeyden yasını çekiyorsunuz bazı şeralerde ve dolayısıyla bunun eleştirisini yapmışlardır. Çok da önemli bir anlamda önemli. Bunu, bunu, kim, bunları, bunu kim söylemiştir? Birkaç kişi var. Bunlardan birisi Lauder derde denen bir adamdır. Bu, pek bahsedilmeyen bir adam. Lauder, dale diye yazılıyor. Ve bu e, e, öldürücü bir e, farklılıktır ders. Yani hem batıl bir tapınma vardır adam simite hem e, bir tasarruf vardır. Tasarrufu çünkü e, öven şeyler vardır klasik ekonomide. Bu ise toplumda talebin ve tüketimin azalmasına ulaşır. Bu vesile öldürücü bir e, nitelik taşır ve büyümeyi durdurur. E, e, geriletir ve azaltır. Bu konuda en önemli insanlardan birisi de duymuşunuzdur mutlaka Simsmondi de Sismondi Simondi Simon, Simon, Simon dedi Sismondi dedi bir adam. Bir kişi. Belki sosyolojide anlatılmıştır, belki hiç anlatılmamıştır, bilmiyorum. Ben mesela öğrenciyken bir hiç anlatılmadı bunlar. Benim derecesim o. Yani e, bunları bilmek lazım. Çünkü eğer ekole e, e, büyük taktın, bulmaz, bulundu, bulduysa o düşünü, mutlaka bilmek lazım. E, bir insanın de, çok geniş olan fikir olarak fikirleri anlatmaktansa temel olarak bazı insanlara da vermek lazım. Mesela Sigmund diyor, şöyle hatırlıyorum. E, tabi siz bilmezsiniz e, bir hocamız var, Fındıkoğlu onun sosyalizm dersinde şöyle bir yerde geçti bahsetti. O kadar. yani Ama Macron'u daha çok anlatır. Bacon'de okuruz. De, o donuz anlamında seyir. <gülüyor> Macron'u anlatır. Akılcı e, düşünür. Simone de şöyle bir anlatmışlar ama pek anlatır. Şimdi, Simone ne demiş? Simone demiş ki klasik düşüncenin hem yöntemi hem felsefesi hem teorisi yanlışlamıştır. E bu önemli birleşti, tabii. Humanist olarak yöntemi tüme varır, tüm, tümden gelince felsefeci felsefesin felsefesi bireylik kurk oluyor, e teorileri de tamamen piyasa serbest piyasa mantığıdır. Bunları üçü de yanlıştır diye bir anında oradan birbirine birleşti. E, sosyal e, müdahaleler eğer e, toplum açısından gerekliyse bunu mutlaka yapmak gerekir diye devletin müdahalesini daha vurgularak belirten bir insan. Ama cimin yani, lehine insanların mutlu olması ve şey, toplumun zengininin artmasına verilir. Ve e, e, Sismonti e, humanist bakışta der ki toplumsal çatışmalar aslında bir e, kaosa götürür şeyleri toplum. Bu toplumun kaosa götürmesi için bu çatışmaları da azaltmak lazım. çalışmalara yol açmamak lazım. Çıkan çatışmalarını da azaltmak gerekiyor. Ve e, bu çatışmaların azaltılması için bir toplumsal planlama gerekiyor. Sismondi'nin dediği şeyler aslında yeri şeyler. Yani klasik yorumlar, bunu göremiyoruz. Ama engeştirilerde bunlar var. Aslında Sismondi de şey değil, yani bir klasik ekol adamının uzantısı olan bir insan. Yani bir Sosyalist ve müdahaleci anlamda değil. Fakat vesile humanist açıdan bakarak ve insanların ve toplumun rahatlığı için bu müdahaleleri startmül gibi gerektirip gören bir insan. Devlet müdahalesini e, öngörerek e, ön bir anlamda sosyalist teoriye de hazırlık yaptığı söylenir. Yani hatta bazı yerlerde sosyalist gelişimimiz teorisyenler arasında bazı karnatörler Sismondi'den bahsediyor. Dedi dedim bu gazanan bakış açılarının e, niyetine göre değişebilir. İnsanlar farklı bir hukuksal açıktadır. Beni başıda başka yerde, o bir başka yerde olursa Ne yapacağız? Şöyle bir insanlıkta, bir daha hiç öyle değil. Bu olabilir. Devlet müdahalesi mantığıyla bir anda sosyalist teorinin öncüsü olarak pek kabul edilmiştir. Çünkü işçilere yönelik bir yorumlar yapmış işsizliği, fakirliği görmüş duymuş. Hatta işte o sırada 1800'lerin ortağına doğru ortaya çıkan kızlar da bu sınıfın ne kadar kötü duruma gördüğünü düşünülerek bunların gidermesi gerektiğini söylemiş ve insanların mutluluğunu arttırması için ne yapmak gerekse devlet onu yapmalı, orada müdahale etmelidir demiştir. Çünkü o demişti ki klasiklerde önemli olan para yapmaktır. Para yapmak bilebilir demiş klasik Nikole. Kendi klasik yukarıdan gelmekle birlikte, klasik yukarı kendi içine sürmüştür. E, Oysa demiştir, para yapmaktan çok bir toplumda önemli olan tüketimdir. Talebin ortaya çıkmasıdır, insanların taleplerine ortaya çıkacak gelire sahip olmasıdır ve ondan e, bir tüketime yönelmesi ve tüketime gitmesidir. Bunlar insanların mutluluğunu arttıracaktır. Deyip bir anlamda Hümaniyet biraz biraz daha... E, Gelir bağlamında daha açık ortaya konmuş ve yine büyük bir eleştirisi klasik ekol geliri analizi dışına bırakmışlar. Klasik ekolde gelir analizi edilmemiş ve incelemeleri açısından yani hak eden şeyler çok mu devletin gelirleri vardır mi diye bakarsanız. Ama insanların gelirlerini bu kadar çok detaylı ve etkileri gibi çok fazla incelemişti ve Hispan bu açıdan bir katkıda bulunmuştur. E, enteresan bir ayrım da yapmış. Demiş ki kar ait bir şeydir. Nedir? Kar sermayelerinin eline geçen paradır. E, İktiardır. Bu üretimden elde edilen bir şeymiştir. Geçmiştedir. Ama ücretse geleceği ilişkin bir şeydir. İşçi çalışırsa ücret elde edecektir. O da gelecekte çalışırsa. Geçmişteki çalışması çok önemli değil analizde. Geçmişteki çalışmış olmasının sonucu ortaya çıkması olan ürün ve getiri kapitalistin elinde, kar olarak elinde. Ama var olan ücret ise geleceğe yönelikti olardı. Tabii bunlar tabii belki iten gibi düşülebilir ama bir 70lerin ortasında, bir başlarında bunları söylemek çok önemli. 200 yıl ki bir yorum. Biraz daha hızla gideyim. Entegre sembük şekilde sanayi proletarsı siyasi kavramını kullanmıştır Sismondi. Ki maksiz ekonominin en büyük kavramlarından birisi, Onun için sosyalist teorinin öncüsü, biri bir şeydi. Ve bir anlamda sır, sıkı durum artık değer kavramı kullanmamış, fakat artık ürün kavramını getirmiş. Bunlar, bunlar tabii benim tarafından değil. İnsan düzeyinde bu, bu derste de anlatılması gerektir. Yani bir geç kalmışız bir şeydi. Kırmadan yakalıyor bir anlamda. Onun için yani onlar bu böyle geçiyor. Şimdi bu humanist ee, mantık yanında üstünde birer iç içe bir başka ekol, tarzı ekol. Bu arada bu, bu kurularda soracağım bir şey var mı daha ilerlemeler? Yeni çay istiyorum hocam. Heh? Çay soğuk. Yok yok yok soru geldi. İyi bir soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> soru çok faydalı. Teşkilat bir, bir soru var. <gülüyor> <gülüyor> var. Evet. Şimdi biraz da ilerleyelim. Yani dediğim gibi e, Hümanizm, tarcih ekol, müdahaleciliği, korumacılık, like falan aynı yılların şeyleri, e, e, konuları e, hatta genel bir, bir şey çıkardım. Bakın, e, tarcih kor çok genel olarak e, bahsettirken 1790'da başlamış yani da, daha doğrusu 1800'lerin başında başlamış 1190'ın başında başlamış derken, yanlış söyledim çünkü adamın doğum günü doğrudur. o yanlış 1890'da doğmuş olan bir adamdan var e, sonra 1800'ün e, e, 1800'ün e, 1800 sonuna doğru bitmiştir çünkü aradaki bir bir yani 1800'lerin başından 1880'e kadar ki dönemden 1890 veya 1900 diyelim. Arada bir özel yılda 17 yılda humanizm, tarçeye kor, milâncili, korumacılık falan bir olan kavramlar olarak birbirine yaralanarak gelişmiş olan bakışlardı. Şimdi tarçeye kor aslında bildiğim tarihe Almanya tarafından ortaya çıkarmış, Almanca tarçeye koru derler. Ama tabii. Ee, öyle midir? tür oradan mı başlamıştır? Onu ilk geliştiren, ortaya çıkaran, Kibri'nin biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi bu tarihçi ekol, e, o der yine klasik ekoliğe e, bir tepki şu ortaya çıkmış olan bir okul ve ekol. Bir defa Hegel'den yararlanarak, Hegel'in e, e, felsefi yorumundan yararlanarak peşinin kendi, aksini de yarattır, beraber buluşurlar diye ama ise kendilerini de bir anlamda bir klasik yekoru var, onun karşısında olan bizim fikirlerimiz de var diyerek ortaya çıkmışlardır. Yine başka bir mantık, daha bel tek getirmeyen bir mantık, <gülüyor> dil bilim çok önemli bir bilim dalı demişlerdir. demişlerdir. Bir ulusun dili onun ruhunu yansıtır demişler. Eğer ulusun dilinde serbestliğe, serbest zekavret varsa öyle bir ruh var bu Ama devletçi veya toplulucu bir ruh varsa usul ruhu öyledir. Dolayısıyla bunların görüşü de olur. Yani din bilim, ne incelerseniz o toplumun ruhunu incelermiş, veya veya, görmüş veya onu analiz etmişsiniz demektir. Ve yine tarzıya şey konu çok ileride daha detayına gireceğim. Bu ee, Toplunda içtisadi birlik, gürlük birliği mantığını oluşturmuş olan bir ekon. Bunun gerekli olduğunu e, ve bu mutlaka e, yapılması gerektiğini söylemişler ve ger gerçekten de sonradan bu birlik, bugünkü anlamda olması bile, adına özellikle gürlük birliği, Zorba veren e bir mantıkta bir birlik kurulmuştur. Ona biraz daha, de, daha detaylı onu yer alacağım. Evet. Sosyalist düzeni eleştirmişler. Şey, sosyalistler pardon. Bu düzeni ve Dolayısıyla tarihçi ekole yakın fikirleri oluşturmaya başlamıştır. Aynı hümanizmde olduğu gibi. Bu tarihçi ekole içinde sosyalist eğilimi olanlar ileride göreceğiz. Tam sosyalist olması gibi o benzer mantıkları yansıtan insanlar eleştirmişler bu sistemi. Ve bu düşünüller milliyetçiliği destekler düşürürler. Düşünürler, düşünürler. düşünürler. Şimdi burada Tarşı kur der ki bir toplumda tek bir eğilim yoktur. Birden çok eğilim vardır ve o eğilimleri birleştirmek lazım. Neyse bu eğilimler. Yani her uçta olabilir. Bu eğilimler e, bireysel ve toplumsal olarak hissedilebilir. Bunları uzlaştırmak, uzlaştırmak derken yani bir araya getirip beraber incelemek gerekiyor. Bu böyledir diye tümden gelen bir mantık kurmaktan çok bu izle, eğilimleri görerek bir, birleştirerek Yeni görüş, yeni bakış ortaya çıkarmaktaydı demişler Çünkü kendileri e, klasik ekolun o soyut, tümden gelinci, atomistik, otomatik mantığa bağlı, e, insanlara öyle kabul eden mantığın ters olduğunu, insanların her zaman öyle davranmadığını söylemişlerdi. Ve tabi e, burada ikili bir ekol durumu karşında çıkıyor iki tane tarihçi ekol var. Biri eski tarihçi ekol, biri yeni tarihçi ekol. Eski tarihçi okul e, e, e, sistemin felsefesine, yani klasik sistemin felsefesine itaz etmişler. Yeni tarihçi ekol ve onlardan şöyle, biz bir tarihi incelemek istiyorsak deney yapmadınız. Toplumları incelemeliyiz. Vah hareket etmekten çok değişikliklerden ve e, e, incelemelerde hareket etmeliyiz. Dolayısıyla tümel varımcı doktora gitmeliyiz. Zaten, tümden gelince mantıktan çok tübe mantık kullanmaları istemiştir. Tabi tercih ekollü önce biraz evvel dediğim gibi e, e, e, Almanya'da başlamamıştır. Biraz sana söyleyeceğim bir İngiliz görüşüyle ortaya kurmuş ve bu ekolün e, önümüze getirdiği başka kavram anlamak sosyolojisi, psikolojisi mantığıdır. Anlama derken kasıt şu. Bir toplumu bugünkü haliyle anlamanıza imkan yok. Toplumu anlamamız için, öğrenebilmemiz için geçmişini incelemeniz lazım. Geçmişteki değişiklikleri, farklılıkları, gelişmeleri ve bugüne nasıl geliştiğini geldiğini incelemeniz lazım. Bu Ancak böyle olarak, böyle hareket ederek toplumu anlamamız mümkün. Dolayısıyla tarihsel bakışla toplumu anlamak mümkün. Buna anlaması sosyoloji, buna psikoloji yok. Bu örneğin dışında hemen şeye geçeyim. tarzı ekonun ilk öne koyan ortaya koyan adam İngiliz Edmund Burke diye bir adam biriydi o ellerin ortasında ortaya koymuş. Yani avlan tarzı sistemin ekonun ortaya çıkmasının her bir de bu mantık öne. Dönüş en önemli temsilci Edmund Burke Burke diye yazılır. bir adam. Bu adam mesleki temsil ilkesini getirmiş. Bir toplumda mesleki temsilin çok önemli olduğunu bu mesleki temsil oluşmasında tarihsel, tarihsel gelişime de bakmak lazım geldiğini. Buna bakmadan bir tarihsel analiz yapılmayacağını, yapılamayacağını şey neşe şey önermiş ve eskilerde Londra'ya benzer bir sistemi önermiştir. Biz Osmanlı'da gördüğümüz lonca sistemi. Bu e, bazı satıstanlar, usta grupları da, atamınatta eee dineme e, gir, ayet işini atlı falan falan programı var. Lonca sistemi ama sen ay kal, lonca bile ahilerden daha ileri bir şey demekti. Bu lonca sistemi daha eski ama la lonca nasıl aile? Longe'den, da ama iyidir. doğrusu zaten Osmanlı daha sonra dönemlerde ortaya çıkmış. Aile eee şey çok iyi inceler. Eğer yaptığınız varsa sabır gerekir. Yani, i̇şte bu çok önemlidir o bakımdan. Çok önemli şeyden söyleyeceğiz. benzer. Aynen lonje değilse bile bir e, birlik, bir beraberlik, bir e, e, mesleki temsili oluşturan bir eee örgütlerden bahsetmiş. Ama e, genel anlamda tarihçilerin Eko'nun şeyi, orijini bu kabul edilir ve e, sendikalist bir mantığı da zaman zaman gündeme geçirmiştir. Hatta bugün olmasa bile. Şimdi ondan sonraki önemli bir tarihçi, öncüsü yani iki gibi bir temel Hegel denen işte insandır. Hegel. Bu Hegel bildiğiniz gibi tarihin cenebelerin esas olduğunu ortaya koymuş ve temel kurallarından kurallardan ancak tarihin cenebeler ortaya koyulacağını böyle soyut, vasıya olamayacağını ve tarih incelemesi sonucunda belli kuraların ortaya koyup şöyle söyleyen bir düşünür. Ve burada ancak şöyle bir nokta çok önemli. Bireyin özgürlüğü ancak devletle de mümkündür. Özgürlük bir devletin üyesi olmakla mümkündür. Kendi başına bir insan birey olarak özgür olamaz. Bir anlamda kinesi bir gönderme, bir eleştiridir. Yani orada o özgür bireyden bahseder ya, bireyin kendi başına özgür, yani çabasıyla, rekabetiyle, ile çab e, faaliyeti ile özgür olmasına çalışır de, derler ya, bu böyle öyle de değil. Bir de insanın özgür olması için bir devletin içinde bir bireyin, devletin içinde bir bilim olarak varlığı anlamında özgürlük vardır. Kendiliğinden özgürlük çıkmaz der ve yani, devlet otoritesine muhtakiye gerek olduğu kanaatine varır ve diyerek devletçiliği bir anlamda ön şeyleri hazırlanıyor burada. E, devlet mantığının ön şeyleri e, e, e, embriyoları ortaya çıkıyor. Şimdi İngiltere'deki tarihçi ekor e, den, bir, e, bir, e, Richard Johnson'ın bir adamdan bahsedeceğim. Önce tarihçi ekoru e, başlatmıştı ama gerçek İngiliz tar tarih ekorunun bir önemli bir kişi Bakon'dan, özellikle Bakon'dan akılcı, tümden gelimci mantığı şeyden mantı olan eleştiren, Bakon'dan hareket ederek yeni bir tar İngiltere tarihçi ekonomi oluşmasına bir adım atmıştır. Bir ilk söylediği şey kime varım ilkesi temeldir. Tümden gelimcilik yoktur. İkinci şey toplumlar ve geçirdikleri toplumlar farklıdır. Her, her toplumda aynı değildir. Kendi içinde değişim gösterir. Toplumlar arasında farklılıklar var. Dolayısıyla görevlik kuralı getirmiştir. Görelim. Türk toplumuyla Fransa, Patakonya veya Japonya veya İsrail veya Güney Amerika farklıdır. Kendi içinde gelişimine farklıdır. Güney itibariyle de farklıdır. Türk toplumlar için ortak bir şey işte klasik sistem öyleydi. İşte bir fiyat, bir balon fiyatı düşerse işte talep artar. Bütün topladı böyle Hayır, değil. İşte orada bir şey. Hayır ki. Doğada bir atılacaksın bir çiftlik fiyatı olduğunu Bir adam var. Fistan paradoksu. Yani patates e fiyatı düşince insanlar daha fazla patates alıyor. İki ekmek de alıyor. O paradoks aynıdır. Yani normal doğada fiyatı düşünce talep artması lazım. Ama orada bu paradoksu görsün ay fiyatı düşerse o insan aynı şeyden daha fazla almıyor. Başka şey almaya bakıyor. Talebin değiştiriyor. Dolayısıyla göreli olduğu derken bunu kastetiyor. Tarif şeyde engelde yani daha büyük oranda vurgulanan bir mantık, bir bakış tarzı şeyde yani Richard Jones'ta ve bu farklılıkta aynı zamanda beraberlikleri de benzerlikler de getirebilir der. Yani Jones. Bu e, e, tabi diye. bir diyorum bir görüş olması işte Yine biraz daha hızlı gidelim. Bir e, e, başka örnek vermeden eee ama şunu söylemek gerekir. Her toplumun bir ekonomi öncesi durumu vardır. E, başka bir tarihçi, Baye şey, Altman'a biraz şimdi şimdi söylemek bazen e, yanlış olabilir. Aklınızda ne kadar tatlı olmadığı için yazamayacağım. Bars'ta yani, bile yazmak çok zaman oldu. E, o da demiş ki bir toplumun mutlaka bir e, tarih öncesi vardı ve tarih şenlisi vardı. Ve ekonomi öncesi vardı, ekonomi sonrası vardır Yani toplumların gelişiminin onun açısından analizi böyle. Öncesine de bakmak lazım. Sonrasını ancak o zaman anlayabiliriz yani bir İngiliz, İngiliz tarihçi ekol e, şekilde vardır. Bir düşük de var. Gelelim Alman Bu şu ana kadar da soracağım bir şey var mı? Ben hızlı gidiyorum çünkü zamanımı mı kullanmak istiyorum? Yani şey bir saat diye şey yapmıyor mu can? Bakar Nasıl çocuklar araya girebilecek? Evet. Evet. Için. Evet. O, o anlaşılan yani iyi anlatamadım bir şey varsa ben e, e, cevaplamaya hazırım. Şimdi bir soru var. Var. var. Bu. Alman e, tarih çokla yani, tarih çoktan milliyetçi dedik mi ya hocam. Evet. Bir ee, da tekrar lütfen, bunu da söyle. Sen alman otuğu milliyetçi dedik ya, şey soracağım hocam ya. Yani, alman siyasal bildirdiğin sadanmamasıyla alakalı bir durumdan kaynaklı olabilir veya bunun? Sen sen biraz alman bir anlatıcağım şimdi belki evet. bazı evet. şeyler düşüremiş tamam. olacağım daha anlatmadım çünkü mantıklı. doğru. Şimdi Mehmet biz İsmak'tan gelen şeyler var. Evet. O zaten ondan bahsedeceğim. Şimdi alınan tarihçi ekoride iki harbiden. Eskiler ve yeniler. Şimdi eski tarihçi ekoriden Müller'den bir adamdan bahsedeceğim. Bayağı sporcu Müller var ya onun gibi Müller. aynı. Romantik iktisattan bahsetmiştir Müller. Şimdi romantizmi biraz sonra anlatacağım ben. Ne demek romantik? Yani bazı... E, e, e, bir defa feodal sistemin bir değişimi, burcuat sistemin ortaya çıkması 189'da ama ona da karşılık insanların gelişmesini zihinsel olarak daha iyi duruma alması, gelmesini ve e, toplumda ar arzu ettiği bir noktaya gelmesini an anlatan bir romantik mantık var. Romantik sistemlerde. derler. Ama romantik derken böyle ayarlara dalan adam da anlamda söylemiyorum. Romantik iktisat bir kavram ortaya konuşturmurlar. Burada ulusal ve politik bir ide vardır. Ulusal bakımdan politik bir ide, bir görüş, bir noktaya varma anlamında romantist. Yani hayal etme, tahavül etme, ütopya yaratma anlamında bir şey vardır. İktisadı da, da, da bundan yararlanmak şeklinde el Yani ulusal bir e, politik ütopya yaratmak için Sadın da önemli rol oynayacağını sonra Dolayısıyla tarihçiye koyup iktisadla göre bir işe gidiyor. Burada hemen şunu söyler, toplumun gelişmesi için ithalatın ve ihracatın gerekirse yasaklanması lazım. Bu karşıda bir problem çıkıyor. Niye? Çünkü merkantistlerde biliyorduk bol bol ithalat altın gelsin bilmem ne gelsin. Hatta devletle tüccar Thomas'un mantığına göre aynı kişiler. Belki el alınmıştır, bilmiyorum ama aynı, aynı şeydir. Tüccarın menfaati, devletin menfaatidir. Devletin menfaati ve çıkarı, tüccar da çıkarıdır. Bu, bu da hayk etmiştir. Ama burada diyoruz ki hayır gerekirse ulusal çıkarlar için gerekirse ithalatı ve ihracatı. Yani bazı malların ekonomi dışına çıkması, bazı malların ekonomiye gelmesi burada tutulmak gerekebilir Ulusal çıkar açısından, ulusal gelecek açısından, ulusal büyüme açısından fayda açısından. Dolayısıyla atomistik bir bireye dayanan klasik sisteme ters bir mantık var. bütün toplumu el ve bütün insanları el aldır. Sadece bir insanın çıkarı ve değil, bütün toplumu çıkarı el aldır. Dolayısıyla şeyin atomistik birey yerine devlet ait bir Burada başlıyor devlet daha, daha eski demeyim geçsem, yani daha belirgin, daha somut olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi, müşahast, yanlış söylüyorum. Müşahast, bir, şey, evet, bir soyun, somut. O, bu kavramlar çok şey. İngilizce, Sıram, Osmanlı, Sıram, Türk dizimler. <gülüyor> Her bazen karışıyor. Soymuttur, yani devlet. İşte Meternik, kutsal ittifak hükmünü getirmiştir. Almanya Birliği'nin e, kutsal ittifak mantığına dayalı olması çok önemlidir şu mekaniğin bu ittifaka göre devlet bir e, e, e, klasik sistemin ortaya çıkardığı tehditleri ortadan kaldıracak bu kutsal, ittifak. kutsal ittifakta her şey vardır. kutsal, din, anane, gelenek, tarih hepsi vardır. Bu mekselinin getirdiği bu kutsal ittifak, müllerin e, şeyi e, e, yaralandığı bir kavram. Dolayısıyla devletin müdahalesini orada anlamlı olarak karşımı koyuyor. Bir defa fransızca iktisat bir tehdittir toplum için demiştir Müller tarafından. Serbest düzen ve rekabet toplumda düzensizlik yaratır demiştir. Ve niteki bu serbest ticaretti süreci kişisel ve toplumsal bağları zayıflatır demiştir. Herkes kendini çıkarmayı bakarsa bir e, toplumun diğer insanların zayıflığı veya zararlı uğraması söz konusu olacak. Dolayısıyla bundan kaçırmak gerekiyor demiş. Yine ona göre her şey iki değere sahiptir. Bir bireysel değeri vardır ama bir de ulusal değeri vardır. Ulusal değerin de göz ardı edilmesi gereken, Göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bireysel değer hep korunan bir değerdir. Belki insanın ilk oluşumundan oluşuyor çıkışından ama ulusal değerin de mutlaka göz ardı alınması gerektiğini söylemiş ve manevi sermaye denen bir kavram geliştirmiş. Manevi sermaye. Ma manevi sermaye nedir? İşte anlamak sosyolojisi demiştim biraz evvel. Toplumların geçmişteki nesillerinin bilgi birikiminden oluşur. Bu birikim manevi sermayedir. Manevi sermayenin e, oluşmaması halinde bir birikim bir Birikim bölmeyecekse bir, toplumun şeyi yok bir e, ulusal gelişmesi o bilgilerle yaranan ulusal gelişmesi söz konusu olacak demiştir. Ve en büyük eleştirilen birisi Adam Smith neden sadece İngiltere'yi esas alarak ulusların zenginliği kitabını yazmıştı? Bu yanlış bir şeydi. Sadece terettümle tek taraflı bir demiştir. Yani Adam Smith'in ulusların zenginliği sadece İngiltere'yi gözeten alan bir esen bir bakış. Ama bu yanlıştır demiştir ve en büyük bir anlamda hani, yuvarlakların birisi, bu bununla bun, vurmuş olduğu sayılabilir. Çünkü klasikler der ki bencildir, maddecidir, rekabetçidir. Ama toplumda bencillik, maddecilik ve rekabetçilik her zaman geçerli olan şey değildir. Ha olabilir ama temel şey değildir. O yüzden temel olan şey burada olmayabilir. Ve devlet müdahale etmelidir ekonomiye. Bu müdahalesi de biraz evvel dediğim gibi birey devletten birey devlet olmadan hiçbir anlam taşımaz dedik ya. Birey devlet içinde anlamlı sahip. Hatta iddia etmiş ve biraz komik bir laf etmişti etmiş Devlet olmadan diyor insanlar düşünemez, göremez, duyamaz ve silemezler. Bu doğru mu? Yanlış mı? Tavsuslayabilir ama yani ifadesi bu. Müller'in e, Orta Ekoloji değil bu. Ama tabi İki yüz soruncudur. sene S: evvel, S: Çok soruncudur. Evet, de, sevemez ya bunu. Ben de evcilik değilim. Bu notu aldım, ya da dünya müşterilerine koydum yani. Ama yani o şey yani derdet olmadan insanların bir anlamı yok demiştir. Tabii eğitim, e, e, milli üretim, e, vatanseverlik kavramları Müller'le beraber karşısında çıkıyor e, Ve bir anlamda Müller'in e, kaynaklarını inceleyen eserlere baktığında şunu söylüyorlar, sanki Orta Çağ Devleti'nin, kendisi 18-18-1800'ün adamı, Ortaçağ dönemini, özemi yaşayan bir mantıkla yazmıştır. diye eleştirilir bir anlamda. O Ortaçağ'a bir anlamı idealize etmişlerdir. Ama e, eğitim şey egoistik avantajlık diğer yanlılık yani bencillik değil diğer kişileri düşünmek. Aa, ne derler Türkler diğer yanı Türkçesi <gülüyor> ne, ö, c, şey yani şeycilik, bencillik diye alfabe bilir. Yapıyordun bizim. Gerganbiz der, asrıyı çıkıyor ama. Dik eee eşlik diye de Öz, Neyse ya yani başkasını sermek anlamında, diğerganlık gerektir. Bencilik değil, başkasını... Özvericilik gibi. Evet. Ama öyle bir kelime değil. yok. Yok, yok işte yani Daha kavram, diğerganlık gibi kavram, karşılık gibi hatırlayamadım burası. Ve tabi bunun içine din de kuruyor. Biraz evvel ürettin ya, kutsal ittifak vardı. Bir tarafta diğerganlık ve din vardı, öbüründe, öbüründe egoizm ve maddecilik vardı, diyor. Şimdi... E Başka birileri daha var, onu atlıyorum. Bir e, Debrant diye bir insan var, zaman zaman. Bir Debrant, okuduğum gibi bir Debrant bir Alman var. Bu e, e, tarih ekol uzmanı ve düşünürü hem klasik sistemi, ekoli eleştirmiş hem sosyalist sistemi eleştirmiştir. Klasik bakışı ve sosyalist bakışı eleştiricisini bile eleştiren bir insan. Hatta Sıkı durup için demiştir ki karanlık bir derginin yayıncısı demiştir. Tam kullandığı kavram bu. Mars'ın çıkart, yani çıkarttığı <gülüyor> karanlık bir derginin yayıncısı kadar karşı ki ama şey değil yani e, bu şey demektir. kendisi klasik ekonomik liberalizm taraftarındaydı. Ona da karşı, ona da karşı demiş. Hani tuttuğum ama mantığıyla konuştum fakat gibi bir kavramda kullanmış Ama burada biraz evvel bahsettiğim gibi tarihsel dil, tarihsel dilin, yani tarihin oluşturduğu, ilişkiliği ve yönümüze getirdiği dilin içinde mevcut olan psikoloji toplumlara yansır demiştir. Bu tarihsel dilin psikolojisine bakmak lazım. Bu önemli bir öğedir. Bu gökü ideolojilerde kullanılan dil vardır. Bu dil sosyalizm başka, komünizmde başka, ben bizim ben başka yerine erken fizyolojisi de başkadır. Bu dil önemlidir ama demişler. Yani Toplumsal dilin dayandığı psikoloji çok önemli e, bir e, mantıktır. Ve bana göre çok önemlidir. Ben belki var da bir cümle bantı işlemişi şey söyleyeyim. Ben mesela ekonomi terimini sevmem. Ekonomi yerine ıslat kavramı okumlu. Ekonomi daha daha kavram Bana göre ekonomi diye olarak yanlış bir Yani tabi şey olabilir fosil ekonomisi ve otomobil ek ekonomisi inceleyebilirsiniz yani Otomobil Otobii iktisadı yoktur. Türkiye'de ise ekonomisi, değil, Türkiye iktisadı var. İktisat, iktisadi yani işte her şeye var bana göre. Psikoloji, din, sosyoloji, tarih ama ekonomi çile yok. Açarsın televizyonu ekonomik politikadan başlar, çok dar bir konu aslında. Bu ki bina sektörünü inceler, bina sektörünün ekonomisini inceler ama Toplumun ekonomisinden farklı bir şey. Neyse dinin bu anlamda bana göre onun için ekonomi değil iktisat kavramlığı kullanılır. Bu tartışılabilir bir şeydir. Yalnız Lidebrancı'nın çok önemli bir noktası var. E, tipik bir e, iktisatçı olmaktan çok, yani tipik bir tartışı olmaktan çok tarih istatistik bilim, bilimlerinin birlikte olmasının incelenmesinin bir noktaya koymuş pek ilk defa görülen yani, bir şey, yani Dibrak'ta Birlikte enalanması, hatta kültürün de bu birlikliğine dair bilgisayar. Yani kültür, tarih ve istatistik, tarihçi ekol içinde bir man mantığa sahiptir. Şu geçmişe ilişkin rakamları bilemezsek, nasıl geliştiği bilemezsek, onun analizini bugün yapamayız. Bugünkü sıfır noktaları alıp analiz pek anlamlı değildir demiştir. Yine daha atlıyorum. E bu bunların genel değerlemesini yaparsak, klasik tarihçi ekonomi pardon, tari, eski tarihçi ekonomi eleştiricisinin değerlemesini yaparsak bütün bu eleştirilerine rağmen içtisadi kalkınma yasaları konusunda hiçbir şey söylememişlerdir. <gülüyor> diyeceksiniz ki ne söylesin barışta. devlet mücadele etsin o yetmez. <gülüyor> yani, Burası eleştirilen bir nokta bulunur. Bir de içtisad Biliminin sadece tarihsel yönünü vurmaya çalıştılar, çalıştılar ama tarihsel yöntem geliştirememişlerdir. Yani tarihte insanın tarihsel bakışa sahipler fakat bu tarihsel yöntemler nedir onu geliştirmemişlerdir. Tabi insanlar bekliyor siz bunları eleştiriyorsunuz bir bakış getiriyorsunuz. E, sizin tarihsel yönteminiz dedi. Tabi burası tarihsel yöntem. Bir sürü tarihsel yöntem var. Ondan sonra, yani jeolojiden mi yararlanacaksınız, e, e, e, çağlar itibariyle bakacaksınız, e, e, veya demir şahı, ortak çağı şeyde, tutuluk çağına bakacaksınız, üretimden mi, üretimin tarihsel yöntemini mi ortaya koyacaksınız. Bunları geliştirememişler. Yani tabi eleştiren, eleştiri normal de. Ama, ee, bunu yok, yok olduğu da ortadan çıktığı da açık. Yalnız Hildebrand ve e, e, Hildebrand ve başka bir itisafçı, bazı istatistik konuşuşlar tarihsel yöntemde istatistik bilgilerine sahip olmuşlar veya ortaya çıkarmışlarla kullanmaya bakmışlar. Fakat şöyle bakmışlar kendi varsayımlarını destekleyici istatistikler bulmuşlar. Ama bu tabi çok şey Öt, herkese uygulanan istatistikleri değil, istatistikleri değil, değil. Kendi iddialarını, varsamları destekleyici nitelikte bir veriler toplamışlar, gerçek bir istatistikleri veri toplamışlar. Yine Ekor, -E mevcut klasik ıslat teorisini bir anlamda aynen bırakmış, sadece tarihsel bir örgü ortaya Ama sistemin temelini çok fazla şey etmemişler demelenin yerine başka bir şey getirmemiştir. Ee, ama bir de e, önemli bir insan şu anlamda e, sosyal sigortalının kurulması fikrini ortaya kalan adam bir adam. 1800'lerde 1800'lerin sonuna doğru. Diyecek zaten her şey böyle. Biraz, bir iki ufak, ufak katkılarla oluyor. Yani Sizlerle İhsada girişle başlıyorsunuz İhsada politikasıyla bitiriyorsunuz veya maliye politikasını bitiriyorsunuz. Bütün hepsi bir şeref bir bilim. E, Dolayısıyla bir daha. Dolayısıyla birikimden yan yana geleceği bir bütün oluşuyor. Bu da bu günkü, sosyal sigortaların bu gün ortaya e, gelişine bir anında attırmış ve halk sigortası kavramlarını da almış. Halk sigortası. ilkel bir kavram olabilir. Bunu karşılamayabilir ama e, hani bir baba git var mı? Onu yerine Bu kavram belli benzer kavram, ortaklar yok. Dolayısıyla önemli. Şimdi gelelim yeni tarihçi ekole. Yeni tarihçi ekole e, burada aslında 19. yüzyılda Almanya'da e, sosyal reformların gündeme geldiği ve artık klasik teorinin yeterli olmadığını açıkça ortaya konulu birbirine karşılığında çıkıyor. Ve tabi tahmin edersiniz ki tüme var onun yöntemini kullanıyor ve gerçeklikten hareket ediyor. Burada ilk aklımıza gelen, ilk karşımıza çıkan kişi Ernest Engel denen bir. Engeli bilirsiniz aslında, biliyorsunuz. Engel teorisi vardır. Bu kadar ben şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi öğrenci, şey, o, o, hocalık döneminde karşılaştığım şeylerden birisi Engel'de, Ernest Engel'de Frederick Engels karşısında olsun. Birisi de engelli, bir sürede S var bir de yok, yıldır engel deyince, engelsedir, engelsedir, engelsedir, engelsedir, engelsedir, engelsedir, engelsedir, engelle karıştırılır, engelsedir, öbürü, Max Weber ile Karl-Max'tır, Max var ikisinde de, benim bir arkadaşımın, bir akademisyen arkadaşımın başını bulmakından bir belada açıldı, arkadaşım Max Weber'e anlatıyormuş, uzun uzun uzun uzun, e, bu bir 1980'lerin olayıydı. E, Sık üretim idaresine bu hoca karmaksa anlatıyor diye <gülüyor> etkilerde bulurdu. Ve o arkadaşım hakkında takikata kurmuşlar. İhbarı yapan da maalesef öğrencilerden birisi yani. Öğrenci tabi şeysiz, bilim, siz düzeysiz bir öğrenci. Vay maksdan, maksdan bahsediyor. Maksdan maksı karıştırmış. Maks veber öbürü Bir Veber öbürü ka. Ama yani, dolayısıyla benzer ya. Başlıyor, eksi reklam yapıyor, ideoloji ve program yapıyor diye, bu o, olan da olanı da ondan başlıyor. En en zengin Ermenistan zengindi ha, Ermenistan çikolata, çay, şey, çay kahveleri gibi Ermenistan vardı, o da olutması, enteresan bir şekilde e, tarımsal konu geliyor e, e, ülkesi ve tarım sektörüne önemli bir ağırlık alıp geliyor. Şeyse daha çok yani bildiğiniz gibi klasik o daha çok sanayi fizyokrasi ticaret, şey merkezi ticareti, fizyokrasi tarama verir. Ama bu yeniden tarımı ele alıyor ve tarımda çok enteresan bir e, e, e, kanundan bahsediyor Zengin insanların günlük hayatlarında yiyecek maddeleri için harcadığı ki para yüksektir. Ama toplam geliri içindeki oranı düşüktür. Yani o da bir ekmek yiyor, o da yese, yese bir tane tavuk yiyor, o da yese, yese bilmem ne yiyor. Ama çok sayda alabilir ama e, gelirin büyük çoğunluğunu şey, yiyecek maddelerine harcamaz. Az gelirlilerin, geliri düşük olmasına rağmen gelirlerinin yiyecek maddelerine harcadıkları oran daha yüksektir. Yani zenginlerin geliri yüksektir, onlar da yüksek bir harcama yaparlar. E, yiyecek maddelerine fakat toplam gelirleri içindeki oran düşüktür. Ama Galatasaray'si yani fakirlerin, düşük gelirlerin yine gıda maddelerine harcamaları yüksektir fakat bir farklıdır. vardır. Onların toplam gelirleri içindeki oran yüksektir. Dolayısıyla bu, bunu ortaya koyarak bir anlamda sadece bir farklı bir bakış açısı ve en azından bir ucundan köşesinden bir, bir önemli katkıda bulunmuştur Ve Engel'in bu e, yarattığı bir, bu, e, düşünce tarzı itibariyle e, kantatif, sayısal bir analiz yapmış ve bir anlamda ilk fonksiyonel analizi oluşturmuştur. Engel'in şıkkası bir yasayı kurulması bile hiç ilk fonksiyonel analizi ilişki kurmuştur. Ona göre, e, Engel'e göre iqtadi e, kalkınma yükseldikçe tarım kesiminin payı az olur. Bu dönem, Yani Diyeceksiniz şey ki bunu söylemeye gerek var mı? ama bunu bu amca bilmem kaç yıllar önce söylemiş. Bugün de öyle zaten. E, şehirciliktir. Öyle. Yani, yani gençliği şehircilik oranı, yani şehirleşme oranı yüzde kırk beşte, şimdi yüzde doksan lira varmış. E bunu söylemek bir malet değil, görülen şey. Ama iki yüz sene evvel bunu görmüş söylemek, analiz etmek, bu fonksiyonel ilişkilik kurmak engellet açısından önemli bir e, fark edip çıkıyor. Yani olumlu bir fark edip çıkıyor. Başka bir eee e, yeni tarihçi ekor ben şömerlerden bir adam. Şömerler e, bir şömer dersinin bir satıcı var onlara karşırmasın. Bu bu kişi klasik teoriyi tamamen reddeden bir tarihçi. Klasik te teori yoksa varsa. Yani reddediyor, tümüyle yanlış sürüyor. Çünkü ihsat da ta sadece tarih, ihsat tarihine oluşmuştu diye farklı bir şey söylüyor. Yani, ekonomi veya ekti benim deyimimle sadece iktisat tarihine oluşuyor. İktisat teorisi önemli değildir. De. Bu tabii farklı bir bakış doğru yanlış tartışılabilir. Ona göre e, mantıksal, iktisatla mantıksal yürütmeyle bir, e, e, bir kural konulamaz. Kural konulamaz çünkü her kural Diğer toplumlarda ve toplumların farklı zamandan da farklı, geçerli, sahipleri ve geçersizli kaybedebilir. Dolayısıyla kural her toplumda olmaz. Toplum değişir. Toplumun arası farklılıklar var. Dolayısıyla bir kurallı, soyutlukların herkese uğrayamazsınız demiştir. Bir başka yeni tarihçi ekol uzmanı, işte biraz daha bahsettiğim Max Weber. Max Weber, Anayel'in en büyük sosyal bilim isim sizin herhalde kamu yönetimi derseniz de anlatılmış olan bir insandır. İşte Protestan dini, şey, alaki ve e, kapitalizm ruhu diye çok önemli bir kitap yapmıştır. E, Türkçe'ye çevirmiş olan bir kitaptır. Ama da mantık rasyonalizasyondur. E, bak işte mantık rasyonalizasyondur. Ve bu kitabında bu prote şey, Protestan, ahlakı ve kapitalizm ruhu kitabında bürokrasiden bahseder, bürokrasinin diktatörlüğünden bahseder. Kamiüniyetinde ve siyaset biliminde ele alınan bir konudur. Ve dolayısıyla iki ayrı konu birleştirilmesi açısından. Yani bir an bir yerinde protestanlık vardır, bir tarafta kapitalizm vardır. İkisini birleştirilmiştir. Tabi protestanlık ve kapitalizm açısından önemini getirdiği bir şey, bir noktada bir ee, şey yaşandı. İçe dönük tasarrufçı yaşandı. Friter derler ona. Friter yaşlı bunu ortaya koyan insan. Ve ideal tip denen bir tipden bahseder. İdeal tip bir anlamda bizim bugün hama ekonomik üstü, ekonomik insan dediğimiz insan olarak söylenebilir. Ve burada bu insan tipinin iki bir seçeneği vardır ya sisteme veya piyasaya yani eleştiri piyasaya uygulayarak yaşar veya yok olur. Bu iki seçenekten biri arasındadır. İdia tek bu ikisi arasında ara yolu bulan, kendisini ayakta tutabilen, kendi rasyonelasyonla e, varlığını devam ettiren insandır diye bahseden ve e, aslında, ya hızla gidiyorum çünkü her şeyi anlatamam, sosyalizm ve kapitalizm arasında bir fark da yoktur der. Yoktur. Sosyalizm e, sosyal yaşamın bürokratikleşmesi olarak. E, Yoklar. Yani ikisi neler bir da karşıdır ama sosyalizmi bürokratikleşmeyle. Şeyde kapitalizmde bürokratik eee şeyler ve hem örgüsel eleştirisi olarak karşılığında getirdi ve dolayısıyla Max Weber bu anlamda da detaylı çok fazla giymiyor dediğim bir der mutlaka benimle kafalımızı epey törpülemişlerdir bu projenin bu aflası olarak. Bunların son tepkisi son bahçeden 1910 1910'den ortalama kadar yaşamış olan önemli bir iltisagçı. Tarşi ekonomi, Tarşi ekonomi ekon ve Tarşi analizi birleştirmiştir. Yani bir anlamda şeyin e, e, teorik analizin tarihçi ekolle ne kadar analiz bağlamında e, birlikte olabileceği ilinlemeye çalışmış. Ama tabii tabi e, bu, bunu ne kadar yapabilmiştir o Ama esas e, e, ele aldığı kavram ekonomi sistem. Sistem mantığı getirmiştir. Ekonomik sistem ve ekonomi sistemi kapitalizm olarak bağlamada el aldığında kapitalizmi ele geçirme, rekabet, akılcılık ve hatta soygun olarak yorumlamıştır. Soygun olarak bir anlamda şöyle yorumlanır Erna bak Karl Marx'a bir selam çarpmıştır diye yazılır. Yani öyle değildir ama ona ben, onun benzeri olan bir yaklaşma e, girmiş ve Max Marx da aslında de etmiştir ama kapitalizm öncesi diğer e, şunları gördüm Ahmet şey kapitalizm öncesi bir yaşam e, şeyi vardır bir ütopyası vardır kapitalizmi bile benim sevdiğim sosyalizmi ben sevmiyorum ondan önceki işte mutlu insan hayatının, yani hiçbir zaman şey yeterli, feyodalizm değil ama e, önceki böyle daha e, taisel dönem içinde yaşamayı tercih ettiği, ettiğini vurgularlar ve onu e, o bakımın yetersiz olduğunu söylerler. Yine bir ara veriyorum burada. isterseniz bir ara verelim. Çünkü korumacılığa geçeceğim. E, Sorularınız varsa şimdi alayım. Bir beş dakika. Bak. Çocuklar bir araya Hayır hayır Ben şey yani 5 tane beliriniz değil ki. Şimdi. Peki. Soru soralım. Evet, evet. İstemiyorlar hocam. Peki, evet. <gülüyor> Şimdi gelin işte esas serdi yani anlamda da şimdiye kadar de azıldık da ama tabii işi bir yerden başlattık imkansız bizde bu bu fikri nereden nereye geldi? Yani tabii İşalardan başlamadık ama yani ...Hümanizm'den, takip etmekten başladık. Buraya e, korumacılar geldik. Bu işte mücadelecilik var, milliyetçilik de var ve tabii çiye sosyalizmide sosyalist görüşü hazırlar. İpuçlarından burada göreceğiz. Devrede biraz e, laf olarak görmek, görmek durumda kalmak Burada göreceğiz. Şimdi burada tabii ve korumacı ekol de yine tahmin ettiğiniz gibi. Bırakınız yapsın varlığın rekabetin olumsuz yönleri olduğunu ortaya koyan, vurgulayan ve bundan mutlaka uzaklaşılması ve bunun çaresine bakılması gerektiği düşünen insanlardan, ki düşünerden oluşan bir ekor. Devlet burada tabi ön planda tahmini için kim koruyacak? Yani Japon samuray gibi kendilerini samuray mı tutacağız korumak için yoksa bizim birileri mi koruyacak? Devletin organik yapısını o usullardan birisi korumacı yani e, vatandaşlarını e, her iç ve dış tariplerinden korumaktır. Dolayısıyla onun karşısında belki teorete biliyorsunuz, vergi alır. Sırf o mantık da almanızı ama vergilerden bir nedeniyle korumadık olduğu içindir. Veya biz Osmanlı'da cizye vardır. Hristiyanlardan da gel Müslümanlar niye cize alıyor? Çünkü onu ben Hristiyan olduğu için yani gel, olduğu için koruyorum ve Hristiyan bana vergi versin diyor. Onun için devletin mantığı Karşınıda çıkıyor. Doğrudur değil Tabi Tabii yani devletin yeni analizlerde bunlar yok. Ama devlet burada karşınıda çıkıyor. Burada devlet e, ön plan çıkıyor. Birey devlete tabi koruma züklü devlet tabidir. Biraz evvel devletle bireyin bir arada olması, devleti içinde bireyin olmasından bahsedildi. burada ise daha ileri gidiyor. Birey devleti tabi olmak durumdadır. Koruma için tabi olması. Mantıklı. Bu e, nedense yani eleştirilerde ilk en önemli eleştirilen birisi klasik ekole e, ve İngiltere'ye müfeyişli korumacılık mantığı ve man, milliyetçilik mantığı içinde ilk e, öne, öne geçenler İngilizler değildir. İngilizler nedense hiç korumacı yoktur İngilizlerde örnek vereceğim ama çok az Amerika'da vardır da kormacı nedense ilk kormacılar İngilizlerden çıkmamıştır, Milliyetçiler İngilizlerden çıkmamıştır, Almanlardan çıkmıştır ama teorik olarak korumacılığı öneren insanlar da vardır ama genel bir kabul yoktur bir taraf anlamında ilk İngilizler Almanlardır. Neden? Çünkü Almanya'nın kendi özel şartları var, tarihe konu getirdiği bir şey özel şartları var çünkü Almanya'da bir henüz e, İngiltere'de Fransa'da olduğu gibi bir sanayi devrimi oluşmamıştır. 19. yüzyılda. Ama İngiltere o devrimi yaşamış. Fransa yaşamış. Ama hala köylü topluyor. Tarım, tarım kesimi. E. Dolayısıyla onlar sanayici, sanayileşmiş bir toplum. Bunlar ise tarımcı bir toplum. Dolayısıyla e, korumayı önce kendi bizi korumak gerekir mantığı ile kendileri geliştirmişler. Tarımsal bir ekonomi, ekonomiye sahip oldukları için, sanayi işlemekleri için, biz bu ekonomimizi korumamız lazım. Nedet koruma? devletin müdahalesi gerekiyor. Kim koruyacak, devlet koruyacak. Dolayısıyla devletin ekonominin müdahale etmesi lazım. Ve ulusal sanayinin gelişmesi için de tabii tabi, ve vergilerinin, gümrük, vergiler, gümrük tarifelerinin ortaya koruması lazım. Almanya'da korumacı e e ekonominin ortaya çıkmasının en genel mantıkları bu bunun yanında daha sonra bahsedeceğim. Romantizm de vardır. Yani ütopik bazı noktada gelmek de vardır. Ve e, idealist felsefe de vardır. Yani romantizm idealist felsefe iç içe gelmiş olan insanlar içinde buldukları şey değil. Olması gerekir. Olan olması gereken arasında kıyas yaparak, olması gerekenizler ütopyalara geçiştirir. Bu ütopyaların birisi de e, Alman sanayinin Alman sadik kalkınmasıdır. Dolayısıyla bu şey idealist felsefe veya bakış ve romantizm, Alman korumacılığının önemli bir unsuru. Romantizm bir anlamda beleyicili reddeden bir mantık ve serbest de, değişimi adledilen bir mantık. insanlar arasındaki farklılıkları şey, istemeyen bir mantıktır. Hatta bunlar Lekabeti ümitsiz bir girişim olarak görülüyorlar kormaçlar. romantizm nereden başlar? Bir defa klasizmi nedir, nedir değil. Klasizm e, toplumun genel şeylerine, yani bireylerine ve toplumun genel çıkarlarına yardım olmadığını çatışmalar yarattı, yakınlar yarattı, adaletsizlikler ya yarattı ve bazı sonuçlarından biri de, toplumun devinmesi yeğli mantığı var. İkincisi romantizm. 1789 devrimiyle daha çok ortaya çıkmıştır. 1989 büyük 1789 1789 Fransız devrimi nedir? Feodalizm karşıtı ortaya çıkmış bir devrimdir. Bu Rura sınıfı devrimidir. Dolayısıyla bu Rura sınıfı devrimi sonrasında liberal ekonomi ve kapitalizm daha da gelişmiştir. Dolayısıyla biz bunun da ötesine geçmek istiyoruz. Daha geçmek istiyoruz ve bu Rura sınıfının zenginine karşıyız. Dolayısıyla sadece bu sınıfında rujura sınıfına sahip olan İngiltere Fransa'nın da karşısındayız. Onlar bizi sömürüyor. Almanya'nın ham serbest serbest rekabetle, uluslararası e, ticaretle. Bunlar alıyor ve yaşıyor. Biz kendi mallarımızı uçsa satmış oluyoruz. Dolayısıyla onlara hamla değiştiriyoruz. Fakat biz onlardan yüksek kısaatı mandala alıyoruz. Dolayısıyla buna karşı durmak lazım. Gerek bir anlamda idealist, ütopyacı ve bir şey, yani burjuva sınıfına karşı bir tavır vardı. Yine bunun yanında tabi Azra'ya <gülüyor> az belirttiğim gibi ilerici bir mantıktır. Yani mevcut durumu kabulden çok geleceğe dönük bir mantıktır ve devirci bir mantıktır. Burjuva'ya karşı, karşı devrilici bir tavırdır. Neslu, feodalizmen, ne karşı çıktı. Biz de Burcuva'ya karşı çıkacağız. Ama tabii ne olacağız? O çok kesin değil. Sosyalizme daha sonra gideceğiz. daha yani ilk uçlarını bulacağız. Şimdi bu dönemde iki mı ayırmak lazım bunları da. Birinci grup korumacılar daha çok felsefi düzeyde korumacı ve romantizme da romantisizme daha doğrusu, romantisizme değil miydi? Bu romantisizme dayalı olarak korkacılığı örgülen Müller ve Fichte denen ki şeydi. Anlatacağım biraz sonra. Önemli. Biraz daha da biraz bahsettim zaten. Müller ve Fichte'dir. Hemen de Fichte diyelim. Çünkü Müller'i daha böyle elde aldık. İkinci grup, grup ise sanayileşmeye, sanayileşmeye daha çok ağırlık veren ve dolayısıyla gerçek dünyanın sorunlarını Romantik bir, bir mantıkla değil de felsefik düzeyleri daha gerçeklere bakarak halletmek gerektiği ve okulun gerektirdiği e, önlemleri e, almak, kurumları oluşturmak ve kararları da ilgili bir mantık e, sahibi olan list şeydir yani muzisyen <gülüyor> <Pişan> listi muzisyen <gülüyor> Çünkü bundan tabi milliyetçi oldukları için ulusalcı milliyetçi oldukları için ulusal arasızlılıklar karşılar. Tabi bunun karşı olarak da evrenselciliğe karşılar. Evrenselcilik ve ulusal arasızlılık milliyetçiliğe olumsuz sonuçlar yapıyor. Ulusal ticaret, ulusal ticareti sadece çözüyor, bozuyor ve evrensel dil ulusal ve kendi bütün bir içinde ele alınması gereken bir dünya yolculuğumuz gerekiyor. Çünkü bütün milliyetçilerin arkasında Türk milliyetçiliği de öyledir, Kore milliyetçiliği de öyledir, Mültevim, Zambiya öyledir. Kendi milliyetçilikten koruma öne alma. Tabii bunun yansıma iyidir anlamda söylemiyorum ama milliyetçilik ekonomide önemli bir unsurdur. Zaten en başta söylediğim gibi sadın içinde. Devlet vardır, ihsadın, bu tutak e, ulusal bir mantığı vardır. Türkiye ihsadın, ihsad yatın diyeceğe sadece koşula sabancı ihsad yatıcılığı bilmiyorsunuz. 80 bilmiyorsunuz, 80 bunu ihsad yapsın diye miyorsunuz? Ulus vardır. Dolayısıyla ulus, ulusun içi, içinde dev İhtisad var. ihsad içinde ulus vardır. Ne yani bunların yanında bile devlet vardır, devlet var mı da? Ulus olmuyor, ulus olmadan iktisatlı olmuyor. Kendi başına yani dağlarda yaşayan insanların bir ikametsi çok fazla anlamlı değil. Dağlarda değil. Yani eski çağlardan bakmakta, bugünkü dağlarda sürekli yorulup yapıyor bu adam. Şimdi dolayısıyla dış ticaretin çıkarlarıyla ulusun çıkarları, yani uluslararası dış ticaretin çıkarları, ulusun çıkarları bağdaşmıyor her zaman. Bağdaşlı noktalar var, fakat etkene de bağdaşma daşmıyor. Şimdi burada ulusluk veya korumacılık yani klasik e, sistem bu tepki üç ayrı noktada karşını çıkıyor. Biri Almanya, biri Amerika Birleşik Devletleri, öbürde 20. yüzyılın başında üç ilgili var da İngilizler, Manillesküler, Manillesküler, İspanyolcuların silsah kalkınmak dersinde Manolinesco diye yazılan bir şey, bu Batan açı. Şu Almanya'da ve tepkiler biraz belirttiğim gibi şuradan çıkıyor. Almanya'da bildik haline gelmeden yani Kutsal İttifaklı Alman Birliği oluşmalarında küçük devletlerde oluşuyordu. Küçük devletlerin her birinin kendi güvüğü vardı. Bir devletler diğerine geçerken güvükte vergi veriyorsunuz. Kaç devlet varsa o kadar güm, iç güvükler vardı. Yani, hem henüz bütün Almanya'nın e, Gelen olduğu bir bilindiğümmük istemiyor. Alman Konfederasyonu içinde diyelim bir iç gümmükler yani de var. Devlet, Alman çiftlikleri, de, Alman, Alman devlet çiftleri var. Alman çift de Alman elektrikleri. Aynısı bu gümmükler. Alman dev. Dolayısıyla bu iç gümmüklerin ortak kaldırması lazım. Bu da ancak ulusal bir bağlandı elde edilir. Dolayısıyla Almanya'da ulusal bir hareket noktası, bu iç gümrükten ortaya kalması ve bütün sisteme sahip, bütün sistemi evde eden, yöneten bir gümrük birliğini ortaya konmasıdır. Çünkü aksi halde, her bir iç gümrüğü olan yani küçük Alman devletçikleri Fransa'dan da İngiltere'den ithal ettikleri her mal karşısında önemli vergiler veriyorlar. Onlar da içeriği gayet giriyorlar. Çünkü güçlü, yani rekabet gücü yüksek. Küçük Alman devleti, küçük Alman devletinin pekaret bir şey yok. Mesela burada küçük Alman devletlerinin Alman küçük devletlerinin bu şeyle devletçiklerinin bu yükün altında ezinlemesi için ulusal bir günlük birliği gerekiyor denemiştir. Burada tabi faydacılık yaklaşımı yoktur. Fakat bir başka nokta var ki o da merkantizme kayma vardır. Merkantilizmi biliyorsunuz. Devletler uluslararası ticaret yapar, kıymetli maden getirir, çıkar çıkarır, devlet çıkar aynı. Bunlar da ulusçulukla bir anlamda merkantizme yakın bir mantık ortaya çıkıyor ama işte Aman Nereden nereye? Yani merkantizm bir yüzlüğü olmuş geçildi, fücüz siyobyası çıkmış, liberalizm çıkmış ama siz burada burada tabii merkantizm mantık kullanılmaz da şey kavram kullanılmaz da o mantık e, kullanılmaz, yani ortaya çıkıyor. Burada karşımıza çıkan bir fiht dediğim bir adam, F I J H T L -E diye bir çağrılan e, insan. O der ki insanlar atom değildir, toplumla toplum organik ilişkilerdedir. Atom unsuru değildir. Toplumun e, kendi başına atomlar olarak kabul etmek yerine daha önde gördük mü Devletin diye, devlete ihtiyaç duyan bir bilim diye, toplumla organ organizasyon dışı için olan bir varlıktır, de. Oradan önce. De. Ama toplum bu atom işi şunu da getirir. Toplumdaki belli gruplara belli görevler verilmelidir. Ve bunlar bu ee, bu sınıflara verilmiş sınıf kavramı kullanılsa bu gruplara verilmiş olan görevleri yerine getirmek durumundadır. Çünkü madem ulusun içindiği, madem insan atomdur, sadece bir to, ama atomun içi damlalığı bir atomdur, ama bu grupların da beli görevlerin olması lazım. Eğer ulusçuluğu, mücadeleciği, korumacılığı gerçekleştirebiliyorsak, dış ticaret dengesiz Türk o ülkenin dengesini bozacak bir ulus olmaktan çıkarabiliyor ericilik mantığı buradan çıkıyor. Ve tedbisine göre ilerlediğince kapalı kapalı ticaret devleti diye bir devlet kavramı kullanıyor. Kapalı ticaret devleti. Kapalı bayağı dışarıya doğru kapalı bir anlamda e, kendi mantığı içinde olan dışarı e, dış konuları, dış bağlantıları, dış birileri ayarlayarak yani kendi egemenine sahip olan bir ticaret devleti. Ve bu ticaret devleti kolektif bir mantığa sahiptir. Ve bu mantık içinde üretim ve dağıtım örgütlenecektir. Daha sistematik bir devlet mantığına geliyor. Daha müdahaleci. Devleti ücretmek için de bu arada devlete bayağı fonksiyon veriyor. Devlet bu anlamda bir kolektif mantığı gerçeğe dönüştürmek ve onları e, övrütemek durumundadır. Bu e, mantıkla devletten hareket ederek yeni bir şey getiriyor. Diyor ki toprak kimsenin mül mülkiyeti olamaz. Toprağın cevheri, töcrün, esnesi ilçesi, kimsenin mülkiyeti olamaz. Toprak toplumun mülkiyedir. Hatta bademciler de, de toprağa top, e, işte toprak, toprak altındaki mülkiyeti koruyucu insanlar olarak görür. Madencilere öyle bir ispat veriyor. Çünkü toprak bütün ulusundur. Toprak kimsenin mülkiyeti olamaz. Toprak altındaki varlıkların yani, belli kişilerin mülkiyeti olması fikri yanlıştır, yasaktır diyor. Dilttikçe şeyler başlıyor devletin toprağın üstünde ve altında müdahale edilmesi ve bir kavraması değildi. Çünkü toprak üstüyle altı ile içiyle üstüyle ortak bir ücretidir. Hmm. Bunun yanında ekonomik liberalizm için diyor ki bu kendi deyimi alıcılarla satıcılarının satışlar arasında bir savaştır. Klasik liberalizm de bu savaşın övgüsüdür diyor. Ona da rekabet savaş diyor. Ama bu bir savaştır ve klasik şey de teoride bunun bir örgüsün içinde karşımda çıkarttılar. Ve onun için der ki liberalizm de merkantilizme göre, kendi ifadesi biraz o anlama getirip üçüncü devlet türü oluşması lazımdır. İşte biraz daha dediğim gibi kapalı ticaret devleti. Sosyalist devletten bahsetmiyor. Ama kapalı ticaret devleti. Ama <gülüyor> bu kapalı ticaret devletinde uzun vadede sosyalist devletten gidebileceğini de bahsediyor. Yani dediğim gibi, böyle et, ip, ip zincir gibi et, lokmalar birbirine at geliyor. Belki şeydi sosyalist değil ama biraz sosyalist Evet. Bir biraz nasyonalist bir siyasi işte yani onlar var zaten <gülüyor> yani her yerde de var biraz sene bahsedeceğim ee, e, Özellikle eee list paramında e, şeyi var eee balansı var bu tek e, bu mantık içinde, işte, kafalı devleti mantığıyla insanlara, belirlene teker teker alışveriş yapma özgürlüğü tanımak lazım. Ulusluluk, i̇şte, işte, asyonalizm, biliriyetçilik kavramları, olsavcılık kavramları çok karışıyor tabii. Yani her birinin nüansları var. Farklı farklı. Söyleyene bakana bağlı. Ama bir şey söylüyor. Ekonomik planlama gerekiyor. Ne bu da yeni bir ekonik planlama yapmak lazım diyor. Çünkü burada da emeği fazla miktarda, yani sektörde fazla miktarda, az miktarda olmasına, kalmasına engel olmak lazım. Onu düzenlemek lazım. Bir sektörün gerektirdiği emek ne kadarsa oraya onu o kadar fazlaysa ondan almak lazım diye bir mantığı vardır. Çünkü burada devlet bu sayının azalması ve çoğalması karşısında sorunlu sahibidir. Bunu düzeltme planlaması ve engel olması lazımdır. Daha ileride geleceğiz. Bunun içinde sanayiciler, tarımcılar arasında sözleşmeler yapmak lazım. Sanayici tarımcıya üretim malları vermek gerekiyor. İçinlik müdür tarımcı da ürettiği hamle neleri sanayiciye vermek durumundadır. İkisinin de elinde fazla bir miktar var ise, kalırsa, onu da tüccara vermek. Tüccarlara vermesi gerekiyor. Tüccara vermek de yükümlüdürler. Yani saklayamaz. Eğer kaldıysa ikisi de, yani sanayici ve onu tüccara vermek durumunda. Az ise devlet onu şey çektir. Sağlayacaktır. Fazla ise başka yere aktaracaktır. Dolayısıyla sektörlere de bir anlamda müdahale hale e, gerekir diyor. Ve bunu da işletmeleri gerekçelendirme planı diye bir planla anlatıyor. Yani bu mal ve hizmetleri üretenlerin bir gerekçelerinin oluşturması lazım. Bunu bir, fun, bir plan halinde hükmet gerekiyor diyor. Şimdi bir tek şey diyor, sosyalizm demiyor fakat Sosyalizme geçiş, anarşik hürriyetten, adalet çağına geçmek anlamına gelebilir İçinde bir şey var, bir şeyler söyleyecek. Eylemlerinde biraz sosyalist sisteme yatkın ama bu kendisini, ben açık açık söylemiyor. Ama söyledikleri biraz sosyalist mantık ya yani düzenleme açısından. Dolayısıyla adalet çağında anarşik hürriyetten e çıkmış olan birey, bir ilahi veya bir adalet kavramını içinde ortaya e yaşamaya başlayacaktır. Şimdi bundan sonra list denen, biraz daha dediğim gibi list kavramına geçiyoruz. List, kesinlikle koruncu politikayı kesin şekilde vurgulayamayız. bir düşünür. Ve milliyetçi ve tarihçi ekolleri birleştirilmiş bir öncü olarak görülür. Ve bir tek şeyi var, şanssızlığı var. İşte o küçük küçük bir Alman devletçilerinin karşı birleşmesi bir yumruk bir günlük oluşturması gerektiğini söylediğinde Alman bürokrasisiyle, Almanya bürokrasisiyle çatışıyor Bunu kabul etmiyorlar. İstemiyorlar. Yani liste karşıdan, liste diyorlar çıkıyorsun? biz bu alışverişi yapıyoruz. Siz bir birlikten bahsediyorsunuz, dolayısıyla bu yanlış bir şeydir diye liste bir ellerin tersi istiyorlar, anlaşamıyor ve hapse atıyorlar liste. Liste oradan çıkıyor, Amerika'ya giriyor, Amerika'da bir süre kalıyor, Amerikalılara korumacılığı öğretiyor ve dönüyor. Almanya'ya dönüyor. Gerçekten o dönüşünden bir süre sonra da Gümrük Birliği kuruluyor. Fakat Liszt'in bir şahsızlığı var. Büyük bir delikodu, iftira ve Liszt sonra hayat intihar ediyor. Böyle bir iktisatçı. Yani i̇lk defa hatırlayabiliyorum, böyle itihar eden bir iktisatçı örneği. Sırf görüşlerin nedeniyle, eşitlilerin nedeniyle intihar eden bir adam. Çünkü hastalanıyor, eşitliler. Aslında nasıl söz konusu sadece bir, birbirinden Kabasını uzun bir tali, iki, altı sene Şimdi bu listeyi biraz daha e, açalım. E, az kaldı, sabınızla e, biraz liste, sonradan e, Amerika'dan biraz da sonradan buradan bahsedeceğim. Lista e, korunuculuğu biraz daha detaylandırmanın olan bir isim, bir, e, bir bir şey e, düşünür. Listin 3 tane kavramı var. Bazı şeyleri detaylı anladım. Anlatmayı vazgeçiyorum. 3 tane temel kavramdan oluşan bir koruma politikası var. Bunlardan birisi üretici güç kavramı. Bir politikası vardır. Teorisi vardır. Üretici güç dedikleri ekonominin toplumsal, ruhsal olarak gerekli olan şeyleri üretmesi geliştirmesi gereken bir güçler birliği ve insanların bu güçler bildiğinde sade fiziksel, sade maddesel değil zihinsel servetlerinin de olduğunu üretici gücün zihinsel servet olduğunu. Bu zihinsel servetin de tarihde manevi şeyden bahsetmiştim. Sermayeden bahsetmiştim. Benzer şey söylüyor. Zihinsel servet. Yani geçmişte insan, toplum hangi deneylerden, hangi birikimlerden geçtiyse, yaralandıysa o zilisel serveti bugün uygulamaya döndürmesi, çevirmesi, ve üretici güç halinde ekonomik halkınmasına, gelişmesine yönlendirmesi gerekiyor diye bir kavram. Bu, bu anlamda da biraz kendimden de ben, ben, yani bizlerin de bahsedecek bir anlamda siz olacaksınız. Doktorlar, yöneticiler, bilim insanlar ve filozoflar, sosyal Fiziksel, sosyal sermayenin e, ölümleridir ve bunlar zihinsel sermayi oluştururlar diyor. Ve yani. Bunları e, gelişmenin rahipleri diye de bazıları tanınıyor. Gelişmenin rahipleri gelişeyi bunlar e, gerçekleştirecek. Biraz Az bize yazacak. Yerimize daha dursun. İkinci genel görüşü terbiye edici gümrük teorisi. Evet. Terbiye edici gümrük teorisi. O da şu, ee, yavru sanayiler vardı Almanya'da. Elimdeniz geniş yoktur. Almanya tarım, ekonomik, tarımsal bir ekonomi. sanayi değişmesi lazım. Ufak sanayi birimleri var. Yavru Buna yağlı sanayidir. B-bin'in iddiasını diyorlar. Gözünüzde kullanılıyor. Bu yağlı sanayileri korumak lazım. Nasıl koruyacaksınız? Gümrük tarifilerini kulağa Bunların ithal edecekleri balda ve satacakları malların gümrük mevcutasını gözden geçirerek belaların. Bu anlamda yavru sanayilerin tasfiye edilmesini enlemek. E, Viterbi Fransa'nın sanayideki üstünlüğü nedeniyle bu yavru sanayilerin often kalkmasına, mahvolmalarını, terk, e, üretim alanını terk etmesini engellemek lazım. Bu da gümrük vergileri yoluyla bunu müsaade edilir demektir uşu demektir ama yarım savun sanayiler de, ha bile devamlılığı korunacak anlamına gelmez. Yarım sanayiler eğer İngiltere, Fransa sanayileri düzeyine gelirse, gelişirse o zaman yine serbest bir yasa, yere rekabet piyasası değil mi? Serbest rekabete geçebilirler yani onlar düzeyinde yani. Tabii, şey yani değişik modu kalmış da kalıp, oraya, Almanya ile İngiltere rekabet edecek. Şey, Fransa ile rekabetiz için onu da öngörmüştük. Üçüncü genel görüşü, yani bu koronapoloji kadını da üçüncü görüşü, ihsadi gelişmeler aşaması teorisi. İhsadi gelişmeler aşaması. Yani ihsad planlama ve ihsad derslerinizde mutlaka bir sürü bu gelişme, ihsadi gelişme bahsetmişlerdir. Bu kadar listin kafasında altı aylık aşama var isabeti gelişme alışmaları. Birisi tahmin içiniz gibi toplayıcılık, ağızlık, balıkçılık. İkincisi hayvancılık. Üçüncüsü tarım. Dördüncüsü tarım da sanayi. Beşincisi tarım, sanayi ve ticaret. Altıncısı günümüzdeki iki ekonomiler. Yani normal. Bütün şeyleri, sektörleri ve alışçıları içeren bir, bir normal ekonomik alışçıları var. Fransa, Almanya Almanya Hemiz dördüncü aşamadır. Yani tarım ve sanayi aşamasındadır. Ama daha ticarete geçirmiştir. Dolayısıyla koruması lazım. Sadece gelişme aşamalar arasında dördüncü aşamanın içinde bulunan, tarım ve sanayi içinde bulunan, almayanın tarım-sanayi ticaretinin de gelişmesi gerekiyor. Bu aşamayla varması lazım. Bu aşamayla yani serbest rekabet ticaretle, Tere Fransa düzeyinde gelecek, duruma gelmesi için korunması lazım. Bu aşamayı da ama saplamak lazım. Çünkü yani biz bu aşamadayız. Onun için gelince aşamalara geçmemiz için korumamız gereken şeyler vardır. Tabi sonuçta biz milliyetçilikler gibi bir anlamda bağdaştırmış. Yani rekabeti önüveren bir mantık var. Aynen şey Melkan görüşü bir yeniden gündeme getirmiştir. Yani anlamda şeyler derler. Der kentli ve gençlik aşısı yapmıştır. Çünkü meclis dönemlerinde ee, bu düştü. teoriden çok icraî süreci yönetmiştir. Ee, teori geliştirmemiştir yani gerçekten. klasik teorikliği detaylı yönetmiştir. Gerçekleşti ama yıllık birliğini ön görmüş ve gerçekleştirmiş aslında şeydir. Ee, önemli bir varlık, önemli bir Hemen Amerika'ya geçiyorum. Kısaca Kare gelen bir adamla karşılaşıyoruz. Bu Kare disti tanınmış ve etkilenmiş ülkilerinde. Ve e, sosyal bilim e, açısında insan hayatını geliştirme bilimi olarak bahsetmiş. Ve, serbest, önce serbest list icareti savunucusu iken sonra Amerika e, sanayisinin korunması için mantığıyla Amerikan sanayisinin de korucu yönlemlerle ele alınması gerektiğini söylemiş. Yani Önce liberaldi, fakat sonra da liste tanıdıktan sonra bu sanayinin konu, konu, gerektiği yönünde görüşler ortaya koymuştur. Bir tek şey, enteresan bir şey söylemiş. Burada Marx'a çatışıp Marx'a bildiğiniz gibi nüfusun artışı teorisi var, Marx'ın ah, artışı şey. E, Beşi maddenin artışı almış. insanlar daha hızlı da yürüyor, besim maddenin daha fazla az yürüyor. Ama kalemlemiş ki hayır hayır, bitkiler ve hayvanların artış hızı insanların artışına daha yüksektir. Gıdam maddesi yayılmamış Bütün hayvan da bitkiler gıdam maddesi ama incelenmiş demiş hayır o teori yanlıştır demişti Yani farklı bir noktaya gelmiş. Ee, biraz daha hıza bakarak gidiyorum zamanınızı fazla alamak için. ve Ama genelde e, korumacı mantık mantığı ileri sürmesi de Amerikan sanayicilerinin sözcüsü olarak da damga yemiştir. Genelde korumacı ama Amerikan sanayicinin koruyucu bir mantığı vardır demişler Nihayet Doğa Avrupa'da e, korumacılık Dediği bir manöreş göndülen bir satçı, ikili ekonomik yapıda hayal ederek demiştir ki emeğin sanayide ve tarımdaki şeyi aynı değildir, verkenliği aynı değildir. Dolayısıyla bir varlığı bir maddenin farklı yerlerdeki letresi bir verkenliği farklı olduğu için Bunları mukayese ilişki üstünlük teorisiyle irdeleyemezsiniz. Sanayiçi de başkadır, tarım içi de başkadır. Va tarım içinde de mukayese üstünlük olabilir. Sanayiçi de olabilir ama ekonun bütünüyle mukayese ilişki üstünlük olarak yani ele alınması yanlıştırılmış. Ve bu anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle az Bey korumacılığı korumacılı mantığını. Ee, bunlar, bunlar, bunlar daha eski insanlar düşünmüyorlar. Normalcilik pantonun e, e, e, özellikle doğa olupada değişenmesi şey, önemli bir katkıda bulunmuştur. Bitiriyorum. Gözlerinizi aysa. Ee, soracağınız varsa bekliyoruz tabii. Evet. Çok teşekkür Ne kadar zaman 4 saat, 2 saat. Daha 2 saat daha tuttunuz hocam. <gülüyor> Ama dediğim gibi, yükselt sevgilerini ne dinleyememem. Şimdi çocuklar geçen hafta biliyorsunuz Nihat Hoca klasik iktistatı anlatmıştı. Şimdi Nihat hocamız da bize klasik iktistata çok ciddi eleştiriler yönelten tarihçi ekolü anlattı. Hem de oldukça geniş bir şekilde, birinci dönemi, ikinci dönemi çok önemli örnekler verdi. Şimdi sizlerin de soruları varsa biraz daha tartışmayı ilerletelim. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ya da katkı. Sonunda biraz cevap geldi mi? Ya, ha, tamam. ya aferin. Şey şey, Mücalderim hocam. Devam şey daha edersen. Bak hemen şunu da söyleyeyim. Ben bundan sonra bunlar değil sadece, şeyler de var. Kurulucular var. Şey var. Onlara berbere girmiyorum. Onun da eleştirilere var ama ben evet. orada bıraktım. Doğal sonra sosyal hizmeti <gülüyor> yani, ya. var yani onları bilim yapacak mısın? Şey soracaktım hocam, e, şimdi Alman siyasal birliğini kurak, kurup bastı ve bunun sonrasında da İngiltere'de gibi gelişmiş bir sanayi e, şey, ülkesinde değil, Almanya'da e, sosyal güvenli sistemi, sisteminin çıktığını görüyoruz. Bu müdahalecilik, koruma politikasıyla bir bağlantılı olarak çıkan bir şey olarak görülüyor. Genel evet. bakış açısından şuradan e, gelen e, eleştiri da var. E, i̇şçi sınıfı içerisindeki ayaklanmaları engelleyebilmek için zorunlu primli bir sistem. Yeterli bu şekilde ilerletilmesi. Yani bizim müdahalecilik dediğimiz e, geç geçmiş ülkelerin e, milli bucağı koruyabilmek için geliştirilmiş bir ekonomi politik değil midir diye sorayım. Çok haklısın. Onlar aslında şutlal. Yani Klasik ekonominin yarattığı sonuçların yaratıcıya patlama açı, engelsin yani şeyi şey var işte, işçilerin durumu ile ilgili. olanlar var, furyeler var yani buna işçi kesiminde daha yani bir anakabey sosyalist şeyine bağlamlamak için giremez. Ama haklısınız yani neden o da gelişti? Çünkü Almanlar bir anlamda daha şey oldu, daha reaksiyonel oldu İngilizler Fransa. Yani onlar normal gelişimlerini yani yaşadılar İngilizler özellikle. Yani şehir bir kaptesi, satı, bir lideri varsa da hatta Amerikalılar bile nesiye, dahil, ortaya çıkarda, Avustralıda, Thomas bunun önemli bir insanda muhtemelen de, ve işte o bağlamda doğru yani bir şeyde bir sosyal politik aslında bir sistem değişikliğinin çok sistemin e, olmaması mantığı var. Sendikalar da kadar bana göre, sen Hepsinin bildiği gibi bana gören o anında çok fazla içten sana. Bu başka bir şeydir sendikacılığı. Nedir sendikacılığı? Sadece işçilerin, özellikle eğer gelir düzeyle ilgileniyorsanız, diğer haklarıyla çok ilgilenmiyorsanız bana göre yanlış bir şey yapıyorsunuz. Yani Aldatmaca içindesiniz. Dolayısıyla o sistemin e, süpapları, patlıcak kazanın patlamasının önlenmesi, e, Burada devletin e, bu e, usullar, kurular yoluyla işçi kesimleri, ekonomiyi yönetme ulus, e, aletlerini elde etmesi gibi noktalar var. Onlar tabii değil bu durumda. Aileliğinde bir nokta doğru. Bana katılıyorum. Ama tabii sistem e, bu konuda belli düşünceler aracı, aracıyla ortaya koyuyor. Ama bazıları dikkat ederseniz bir dersin, Birazları orta çağırıyor. Bazıları merkantilist sisteme gidiyor. Bazıları klasik ama sosyalizm dışı şeyler söylüyor. Öbürleri biraz daha sosyalist gibi gözüküyor ama aslında klasik ekolden geliyor ama ayrım daha sonra başlayacak. Daha sonra başlayacak ona da yani gelecek derslerde kapitalizm eleştirisinde... Kongre, ee, gelecek Cumartesi haftaya Cumartesi. Doğruşun çok iyi dedi. Daha sonra girecek çünkü haftasının hak yani alandında girmek daha sonra tekrar et tabi ayıp olur yani şimdi kapitalizm eleştirisi, ben ilişkinlikle kapitalizme içine girmem ama kriz sistem ayrı bir şey kapitalizm ayrı bir şey yani diyeceksin ki ne fark ayıp çok fazla şeyler yani. Sosyalizm, komünizm nasıl farklı? Sistem mi farklı? Yani e, şeyler de öyle yani fizyokratilde, de, de bir anlamda şirket şey, sistemi az da bir şeyler. Yani dolayısıyla bu ayrımları çok iyi yapmak adına pek değil bazı şeylere. Teşekkür ederim. O değil bir adatlı bir şey Şey yok yani ben o tabloyu daha da söyledi. Tek her yerde bulamadım. Ama bunu bir tek bu savaş hak İhtisat'ın tarihi, İhtisat'ın da İhtisat'ın tarihi bir kitabı var. Çok, bir sayfa falan filan bir kitap çok ilginç bir kitabı var. Basın, Basın. Siz de yani, öneriler ve bir de şey, bilmiyorum. Orada bir sayfa var. E, ben yani, işine yazarsanız yani Ruhal Vahs savaş Savaşı falan. Ruhal Vahs Savaşı kitabı. Şimdi evet. orada var mı? Ee, şeyde ha, vardı. Ha. Bir tane. Ha, tamam. Belki ben yazmışımdır. Doğru o. Evet. En iyi şey yazmış olabilir. Doğru. Doğru. Evet. Yine yani. bir şey daha atladım, onu daha atladım. Şunu Fatih Ercan'ın anlatacağını gördüm. Bu sistemlere oturtmuş ve belli teorisyenleri kurmuş. Yani onu da dağıtmış. Benim gibi alanına, alanına taşmış. Alanın dışına taşmış. Başka var mı arkadaşlar? Ben bir şey sorsan evet. hocam. Yani çok iktisatla ilgili evet. değil ama evet. hani ben şeyi merak ettim. Bu tarihçi şey, okul e, hangi dönemlerde, hangi ülkelerde bir ekonomi politik olarak yani bir politikası olarak uygulandı? E, ve e, politik yansımaları bunların uygulandığı e, ülkelerde bu e, bu işte korunuculuk, devletçilik şeye farklı bakış piyasaya, politik anlamda da farklı bir şeye tezahür ediyor muydu yükselişte ya da dönem? Şey dönem dedim gibi 17 1700'lerin ortasından 18. -18 sonuna kadar yani altta 19.900'e kadar gelin. Aynı dönemde şey kularda farklı atlar koşuyor yani. Hem e, klasizm koşuyor, hem makşilik koşuyor, hem tarihçilik koşuyor, hem jümanizm koşuyor. Karmakta tam bunlar ortasında. Ta Tarihi 1815'dir. Böyle bir şey. Ölümün 1883 olduğunu biliyorum. Yani Atatürk dekkanı. Şey, şey, uygulama da girmiş gerçekten. Yani Amerika'da işte Kari e, sözcüsü olmuş, Amerika uygulanmış. Almanya'da listin görüşleri, güvük biri zor veren ya Almanca istiyor, ugranmış şeyde e, e, e, e, fihteri de o görüşler gerçekleşiyor ama şeyde İngiliz perspektifinde e, yansıması olmuş ve ama hatta işte gördüğünüz gibi derin bir e, şey çatışması başlamış yani bürokrasi ve düşünür çatışması başlamış Şu bunu harca atmışlar sonuçlar. Kareliya İngiltere'ye karşı enteresan bir nokta yatırlattınız. şey İngiltere'ye karşı aslında kendisi İrlandalı. İngiliz. Ama ailesini İngilizler Amerika'ya sürmüşler. Moş İngilizlere müthiş bir şey duruyor. duruyor. Ve Amerika'yı İngilizlere karşı korumak için Amerika Korumacı Ekoli listan etkinerek uygulamaya getiriyor. Ve öncüsü oluyor ilgili şeyler var yani Cecilia İngiliz. niye İngiltere karşı? Çünkü kolluş bir İrlandalı tabii onlarda İngiliz İskoçya yani biraz daha farkı var yani İngiliz çok fazla sevmezler ama bu da bir kolluş yani de ülke dışına çıkarmış bir aileli çocuğu. başlıyor böyle onlar çıkıyor Ama uygulamalar var yani bunların uygulamaya ya olduğu gibi arka planları da çok önemli işte Nasır Aslı serizbin uzantıları var mı yani ilerideki buradan çıkacaktır. Yani bir taraftan sosyalizm çektim bir taraftan resimlasyonel ve işte ilk dönem faşizm çıktı. Dolayısıyla yani acıklı uygulamalarla karşılaşıyoruz özellikle faşizm arasında. Bu yani kaçınılabilir ama işte almanlar şey diyor geçmişi incelerse geleceğin ruhunu yakalarız arşiyakının gelen mantığı o, işte zihinsel sermet veya e, zihinsel serme ederken, bunlara bakmadan, varsayımlarla, bugün durumda yani e, e, eş e, zamanlı ortaklıkla dayanarak bir soyut sonuç elde etmek elde şey, mümkün değil. Toplum değişiyor, aynı toplum kendi tarihine değişiyor. Başka toplumlar, onlar kendi tarihinde değişiyor. Aynı zamanda bu iki toplum yani arasında da farklılıklar var. Ama bunları yok varsayamayız, izleyeceğiz, ilişkisini dinleyeceğiz, göreceğiz. Seçti i̇şte işte Almanya görevli olarak İngiltere'ye, Fransızya'ya daha aksanaylaşmış, tarımsal ekonomi. Bu göreli durumu göreceğiz. Bu misli bu yapının farklılığı tabii bir ekonomik bir hayatı da yansıyor. Birimde e, mesela klasik ekolde insan önemi çıkıyor, burada ise insan önemi değil. atom diyor bazıları. Devlet olduğu için insan varsa, devlet olmasa sen secermeyesin dediği sürece. Yani bu noktaya geliyor. Bu, bu anlamlı mı? Yani yaşayacak böyle bir sistem içinde yaşamak ister mi insan? Bana 980 şeyi hatırlatıyor. 980. Tövbe hatırlattı. Bir de o kitap yazmak şeyi var. Ee, Filmi vardı. Oscar vermedi. O çok beğenilmiş. Durursanız, yani görürseniz o Çok da kasiydi. Oscar vermedi. Kitapları şey, filmi vardı 1980. Desmem, Hayyitleri gibi kitapları yakaladı. Evet, başka var mı arkadaşlar? Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar hiç anlatmadım size. Affedersiniz. Yani ben yani biraz Hocalar benim en büyük rakibim. Sizler şeyler. İnsanlar sizler değil. Siz de benim arkadaşımsınız. Yani bir yerlere geliyorsunuz. İşler öğrenmeyi ama bunu niye anlattılar ne kadar anlattılar? Hangi mantıkla anlattılar? Çünkü daha evvel söylediğim gibi Tundukoğlu bize Karmaks'ın hayatını anlattı. Sosyalizmi anlattı. Ama Karmaks'ın peygamber der diye küçümser. Tanısta. Ama anlattı. Kendisi Sağda bir adam. Çok da önemli bir sosyoluk. E zamanına göre çok önemli bir sosyoluk. Henüz o kadar büyük bir sosyoluk bir iki tane var. Yani ekraç, işte Şerif Vardin'de ki farklı bir kurularda. Ama Kudukoğlu böyle bir insandı. Buna sosyalizm diye bende kitabı var. Hala tutuyorum o kitabı bende. Çoğuna kadar şişim ama deliş bazı şeyler var ki. Yani bir şey menfi şey derler ya menfi propagandalar, propagandalar işi olumsuz yönünde anlatırsanız işte olumlu yönlerini de bulmak mümkündür. Resmen karmaşan ailesini anlattı, hayatını anlattı. Bunları İslam niye anlattılar, ne kadar anlattılar yani? ve nasıl anlattılar? Peygamber diye mi anlattılar? Yok var hiç anlattılar mı? Veya çok iyidir diye anlattı anlattılar? Şimdi oradan gireyim, Sencer Diviçoğlu bize e, Mahşifsa'da anlat? sömürme haddi, sömürme oranlarını arttık, değerli eğitimler etmiş, bir kavramlar bildiğiniz. Ama dedi arkadaşlar, beni bunu size anlatmam lazım. Bu belli fikirlerim olabilir ve olmayabilir. Fakat bunu bilmeniz lazım dedi. O zaman da kitap yoktu. Biz haberlere not yazıyorduk. Sonra kitabı da çıktı. Ama anlattı. Ama şimdi bir insana yok varsa enaklı bir olma yani İnsan yok, varsayamaz. Onun fikirleri var. işte bunları ise anlatamamak, anlatmamak ve anlatmaktan kaçmak ve anlatamamak veya kötü anlatmak bana göre gelişecek şeylerden birisidir. Ben o anlamda ben hocalar adım diyor. Yani şimdi sizin işleri öğrenmeye gelmişsiniz. Ama adam, ben doktor öğrencilerinden bilirim. Bir siyaset medyip ki hoca varmış. Gelirmiş her geldi de diyor ki Kitabın arasından bir keserken bir kağıt çıkardı. Ay çocuklarım, bir kuralı gördüm. Daktıma geldi. Ben Fransa'dayken bana ne anlattı? doktora dersinde. İşinim e bu hocam mıdır? Ne diyor? Anlat şuna. Yani bunu yapıyorsa, neyi ya anlatmıyorsan, neyi anlatamıyorsan, veya anlatamıyorsa, sadece okuyorsan, kusura bakmasın. Yani benim ben de doktora bakmak durumundayım ben böyle ezbere şarkı söyleyen bir şey değilim. Ee, bir insan değilim. Hatta ders anlatırken çok öğrenci bazen söylüyorlar. Hocam te tekrarlar mısınız cümleyi? Ben ezberlemedim ki tekrarlarım o cümleyi. Ama benzer bir cümle kurarım. bu öyle bir şey. Yani ezbercilik veya okumak hani ikisi de şey bana göre. Göreve yanlış bir yetim sistemi. Yani o nedenle ona onu soruyorum. Yani hocaların değerlemesini sizi yapmanız lazım. Belki bu arada bana cevap vereceksiniz. Tahmin ediyorum belki de ama belki verirler paylaşır hayır, mısınız yani. hayır, çocuklar hayır, ne düşünüyorsunuz yani. mesela siz örnek vermiyim zaten demek Hoca ismi söylemeyeyim Hayır mi? hayır. Yani. hayır. Ee, okuyor mu hocalar böyle anlatıyorlar mı ya, da... ya bunların anlatmak için şey dedim ya kuyrukten yakalayıp burada öğrenmeniz gereksiz bunlar lisans düzeyinde. Anahtarı verilmesi gerek. Ben Bunu ilk sadece şey tarih dersinde bunları kadar anahtarı verdim. Hatta daha uzun saatler oldu. Şimdi daha farklı şeyler de anlattım. Yani Marx'ın hiç sadece anlattım. Ee, İbraniler de anlattım. Şunlarları de anlattım. O Öyle bir şey. Ama yani anlatır mı masi? Yok var senin masi yanlış. Anlaşıyor musun? Hocam, gördüğünüz şeye bakıyorum da ben aslında bunların yani Alman tarihçiyi okur da biz diyebildiğimiz var olan veya böyle bir şey yaptığını ben burada öğreniyorum. Bana kimse anlatmadı. Evet. Çünkü de evet. de görmedik. Yani başka yerlerde. burada tabii burada da eksikler var. Şimdi bazı şeyler evet. yok burada Şöyle. Bu benim istendiği. Ben olsam başka da korurum. Ama bunu Fırat Hoca'ya sorun. O buna konuda daha şeydir. <gülüyor> Şimdi bir kopya vereyim size. O Fırat Erdoğan. Fırat Erdoğan. Doktorun e, bakalörü vardı çünkü. Evet. Pardon. Ben evet. genel olarak ettiğimiz noktalardan birinde detaylı olarak söylediniz hocam. Yani genel olarak. Ee, ...sadece belli bir ekol üzerinde durdu, diğer ekolleri hiç yokmuş gibi gördük biz. Yani ben dört e, yıllık üniversite hayatım boyunca markasını kimse anlatmadı bana yani herhangi bir derste ve Ya buradaki aslında sadece markasını değil, birçok şeyi görmedim. Yani çok gördüğümüz şeyler sınırlı ve kısıtlı. Yani tabi... anlamıyorum, koç koca bir sistem var köktü, köktü, köktü, cilor ayrı kök veriyor. Bu iki şey ayrı vurgulaması ayrı. İşte i̇de kapatılıklar devam ediyor. Nasıl kapitalistik ide kapatılığı devam ediyor? o da ediyordu ama varsayın ama yok saymak veya yani, yani bilimsel gerekli o anlamda şu ya. Yok saymak aslında biraz daha okumaya başlayınca veya e, burayla da daha net gördüğüm şeyler herkes anlatılanlar da aslında bir şey anlatılmamış kısmi anlamalı. Yani plastikleri de gördük, fizyokraplarda gördük, mekan de gördük ama bunları yeterli görememişiz. Veya e, kullandığımız kaynaklar çok yetersiz. Küsans yani, eğitimimiz bizim üniversite açısından yani, iyi bir eğitim değilmiş. En e, azından e, e, mesela o türde ki onlar başka bir şey, bu altın başka, başka bir şey. Burada ben kendime alayım. Bu bu şey var. Yani şey yani? yani bu altın. Bir anlamda önceden şükrase e, mi derler? Yani bir caddenin sonu mu var? Yani, ya, yani, işte, yani böyle bir liste var. Ya, anlatacak size bilirim. Ona verdin o şey çıktı mı? Yani çok sınırlı. Peki, şefi yani efendim, şöyle bir şey var bizim üniversitede. Yani, Kitap, tam takip ettiğimiz ders sayısı çok sınırlı veya kaynak olarak bundan şey olsun. Gidersin fotokobiçeyi, fotokopi alırsın, fotokopiye çalışırsın geçersin. Yani emel sistemi bunun üzerine kurduğumuz için e, onun ötesinde de çok bir şey ne biz bekliyoruz, ne vermek isteyen, daha fazlasını vermek isteyen bir şey de düşüyor. Çift taraflı karşılıklı bir şey haline gelmiş durumlar. Hoca'nın tavrı önemli tabii. Ben bir örnek verim. İse şey Gülkan Kazmen İktisadi Analiz Dersi'ni gelirdi. Kitabı yoktu. Notlarını bize verirdi hoca. Biz onu tekstil ettirdik ve dağıtırdık kendi aramızda. İlken kavgamlar notunu verdi. Kendi benim notum, benim notunu verdi. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Yani bu hocanın sağlığına bağlı. Yani e, ben hocalarım diyorum. Gelip kare içinde kutsal okuyanlar var. Ama hiç yani konuşma yapıyoruz. Sizde de bir hata yok mu? Yani. Sorma, yani şu adam var. Kimdir bu? Yani futbolcu ismini biliyoruz da bunu niye bilmiyoruz? Yani mesela yani. yani. Kim yani? Ben böyle yani böyle derse gelmedi hocam. Ne yapıyorsunuz genelde? Çoğunlukta. Yani sizler değil mi? O ne güzel. Ders boş. Hatta bize bir hoca, Haluk Yülo diye bir hoca vardı. Yaşıyordu abi, güzel bir şey Yani ya, hoca söyledi de, diyeyim benziyorsan, Mayıs seyinde dersi dedi ki, yahu çocuklar bu güzel havada alın çevrimizi, adaya modaya gidinmeni <gülüyor> mi gideceksiniz derdi. Ama yani, o şey anlamda yani, yani teşekkür ederim geldiğiniz anlamda, tersinden söyledi olayı. Bir e, yani, ya. yani insanların böyle öncelikleri vardı, yani adaya da modaya da gidersin ama, dersi dinlemek denen şey de var. Ve biz dediğim gibi kitap okutuyorduk, çoğunlukla not tutardık, Kod, araya kadron kağıdı kovdum. Yani Övmek için söylemiyorum aslında, ilkel bir durum. Onu da söyleyeyim, ilkel bir durum. Kadron kağıdı kovduk ve kadronları sevdiğimiz arkadaşlarımıza verirdik. O grubumuzda kimse sevdiğimiz, erkek kız önemli değil. Mesela sınıfta yer tutmak için yedi nolak için, iki nolak için, bir veya o. Sabah yedip yedip yer tutardık, önde oturmak için. Ama o sınıfta 20 kişi bir grubumuz vardı. Bu grup eğlendi, eğlendi, eğlendi. Sonuçta 5 kişi kaldık. Yani benim bulduğum grup. 3 kız için 2 erkek. Ondan 2 kişi 65'le mezun olduk. Öbürü de daha sonra mezun oldu. Ama bunlar ciddi bir gruptu. Ve o 5 kişi kaldık. Ama yani o derslere gele gider. Şimdi yani tutarsan, atata bir kişi ki şey, anlayış var bir biliyoruz. Biz kızların da yerine tutardık. Ayıp Kesinlikle. olmasın kızlar erken gelip gel çıkmasın diye ama yani. Şey, tavuk. Yani. Şimdi belki de tersi olabilir. O o da karşı değil. <gülüyor> <gülüyor> tersi yoktur değil mi? Valla olabilir hocam. Olar, i̇nşallah yani. öyledir. Ee... İnşallah öyledir yani o anlamda söylüyorum. Yani. Burada şu an Burada değil mi? Bu benim kutularım diye. Bu Fatih Ercan'ın kutları Bir, bir sattama çıktı da o. Evet. Tam, o. Yani burada tabii farklı tam şeyler de. vardı. Burada... E, eleştirilecek, eklenecek e, konu, şeyler, konular olabilir. Bunu şimdiden bakıyorum ve düşünüyorum. Mesela bu benim dediklerim burada yok ama. Yani anlattıklarım burada yok. Bu başka bir kadro. Çünkü klasik istatında e, sonra keynesine, rikadiyene, kulüpsalcılara geliyor. İşte web lanmak olmuş ama ben veyledim. Anlatmam, anlatmayacağım. Çünkü bunun içine çıkmak istemiyorum. Peki o zaman başka bir soru çocuklar. Umarım yardımcı olmuştur da çünkü bunlar e, e, e, eskalan şeyler maalesef. Ya ben eminim bu hani buradan bir takım soru işaretleriyle ya da ya şu dönemi bir araştıralım bu adamlar ne yazmış ne demiş hani e, değil mi böyle bir şey herhalde e, olmuştur diye mi? Kes korkarlar. Mesela, mesela çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hepimizin sağ olsun. Teşekkür ederim. Belki başka şeyler de konuşmak lazım. Evet.